İdâ'tul Vâsitiye adlı kitabının şerhine devam ediyoruz. Bu mübarek kitap daha önce sizlere ifade ettiğimiz gibi Ehli Sünnet vel Cemaat'ın sahabelerin yolundan giden Ehli Sünnet vel Cemaat hadis ehlinin selefilerin akidesini anlatan, akidesini ortaya koyan mübarek bir kitap. Bu kitapta onların akidesine ters düşecek, onların akidesi aykırı olan hiçbir şey yok. Daha önceki derslerimizde de bunun bazı örneklerini verdik. Şeyhülislam İmteyime'nin getirmiş olduğu kurallardan bazılarını aynısını, hatta aynı cümlelerle İmam Ebu Hanifen'in daha sonraki derslerde de gösterecek İmam Şahsi'nin, Ahmet Hanbel'in, İmam Malik'in söylediğini naklettik ve nakleteceğiz. Çünkü Şeyhul İslam i̇bn Teymiye heva ve hevesinden değil bu kitabı yazarken ilmi kriterle <gülüyor> bağlı kalıp sahabeden öncesi Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber'in sünnetinden ve sahabenin sözlerinden deliller nakletmiş ve bu akideyi akasık bir şekilde ortaya koymuş. <gülüyor> Bizler de Allah'ın kendimizden, bizlerden ona iman etmeyi istediği kullar olarak bu akideyi çok iyi bir şekilde öğrenmemiz ve öğrenip bunları insanlara ne yapmamız gerekiyor? Davet etmemiz gerekiyor. Tabi önce ne yapacağız? Öğreneceğiz. Tabi öğrenirken ciddiyet de önemli. Ciddiyeti de elden bırakmayacağız. Azimli olacağız. Çünkü idat ehlinin, heva ehlinin yanlış olduğu olanların Bizleri yoldan saptırmak için, bu doğru yoldan saptırmak için, bizleri sahabenin gittiği bir yoldan ayır, ayır saptırmak için ortaya koydukları birçok ne var? Şüpheler var. Kafa kocalayabilecek bazı şüpheler var. Bizler eğer bu şüphelere karşı donanımlı, hazırlıklı olmazsak bir Müslümanın sermayesi olan akidesi ne olur? Maazallah, Allah korusun, şüphelere dayanamayıp yıkılabilir. Tabi bu konuda şeytan da habire o bidat ehlinin getirmiş olduğu şüpheleri sizlere sütleyerek, sizlere güçlü göstererek ne yapar? Kalbinizde kendine bu şüpheye bir yer açmaya çalışır. Ama sizler akidenizde sımsıkı olursanız, ayaklarınız yere sağlam basarsa, her şeyden önce bu bulunmuş olduğunuz yolun sahabenin yolu olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onları öğretmiş olduğu bir yol olduğunu, bugün bizim dil önderi olarak kabul etmiş olduğumuz dört mezhep imamının görüşlerinin bu görüş olduğunu bilmekle bütün bu şüphelere önce ne yapmış olursunuz? İcmali, yani genel, ayrıntılı olmayan bir duvar ölmüş olursunuz. Ondan sonra <gülüyor> ilme girerek ilmin kaide ve kurallarını, usulünü, esafını oturtarak O şüphelere başka bir duvar örmüş olursunuz. Üçüncü bir adım olarak da o şüphelere tek tek ne yapmış olursunuz? Ne yaparsınız? Tapsili olarak, ayrıntılı olarak cevap verirsiniz. Ve böylece ne olmuş olur? Şeytan sizin kalbinizde bu akidenizi yıkacak, akidenize zarar verecek, itikadınıza zarar verecek şüphelere yer bulamaz. O yüzden bu akide konusunda çok ciddi ne yapmamız gerekiyor, davranmamız gerekiyor. Geçen dersimizde Yüce Rabbimizin gelme sıfatı ve inme sıfatı ve de yüz sıfatı. Ve onun dışında en son olarak da Yüce Allah'ın iki el sıfatını ne yaptık? Öğrendik. Bizler şuna iman ediyoruz ki, allah Teala kendisini herkesten daha iyi bilip tanımakta. Ve Allah-u Teala'dan sonra Yüce Rabbimizi, Yüce Allah'ı insanlardan en iyi tanıyan kimlerdir? Peygamberleri, elçileri, rasulleridir. Biz yeryüzünde Allah'a ibadet etmekle mükellef olan kulları Rabbimizi, Yaratıcımızı ancak Allah'ın bize kendisini anlattığı şekliyle, Kur'an-ı Kerim'de bize kendisini anlattığı şekliyle tanır. Ya da Resullerinin, peygamberlerinin ve son peygamberi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde anlattığı şekliyle ne yaparız? Tanırız, biliriz. Rabbimizi o şekilde vasıflandırırız. Bizler biliyoruz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini birçok vasıfla, sıfatla ne yapmış? Üzelendirmiş, vahsetmiş. Ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de insanların en doğru sözlü olanı, sözlerinin hiçbirinde yalan olmayan, şakada dahi yalanla şaka yapmayan o insan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbini, yaratıcısını bazı vasıflarla, bazı sıfatlarla vasfettiğini alıyoruz? Biliyoruz. Ve şunu biliyoruz ki, ne Yüce Allahu Teala, ne de Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İspat etmiş oldukları, vasfetmiş oldukları sıfatlarda, vasıflarda bizden o vasfedilenlerin dışında başka bir şey anlam anlamamızı murat etmiştir. Yine ki onlar bize neyle hitap ettiyse bizim o muhatap olduğumuz şeyle Allah-u Teala'yı vasfetmemizi bizden ne yapmışlardır? İstemişlerdir. Bizler de en i sünnet ve cemaat olarak, daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi bir kural olarak bizim muhatap olduğumuz Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili olan bu konulara ne yapmamız gerekiyor? Tahrif etmeden, ta'til etmeden, teşbih etmeden, ve teşbih etmeden iman etmemiz gerekiyor. Çünkü isim ve sıfatlar konusunda dayanak olan dayanak olan şey nedir arkadaşlar? Biraz önce söylediğimiz gibi ya Allah Teala'nın sözü yani Kur'an-ı Kerim ya da peygamberimizin sözü, sünneti. Bu işin dışında İsim ve sıfatlar konusunda dayanabileceğimiz başka bir dayanak demir? Yok. Yoktur. Mesela kıyas bu konuda demir? Olmaz. Çünkü biz allah Teala'nın bir ismini bir siz ismine veya Allah-u herhangi bir şeye kıyas edemeyiz. edemeyiz. Çünkü allah Teala'yı ne yapmıyoruz? Keyfiyetiyle Hı. bilmiyoruz. Onu yapmadık? Görmedik. Keyfiyetini bilmediğimiz, görmediğimiz güzel Rabbimizi gördüğümüz veya görmediğimiz başka bir şeyle alamayız? Kıyas Edemeyiz. Bu konuda Ahmet İmamber'in dediği gibi, la Kur'an ne var kur hadis. Kur'an'ın ve hadisi isim sıfatlar konusunda Kur'an ve hadisini yapmayız, açmayız. Onun önüne geçmeyiz. Bizler Kur'an ve sünnet konusunda hiçbir şey önüne geçmiyoruz. Onları ardımıza bırakmıyoruz. Tabii bu Kur'an ve sünneti anlama konusunda da ki yolumuz nedir arkadaşlar? Selefi salihin fehmi, anlayışı. Yoksa bugün. Ben İlyas olarak veya falanca olarak bu ayet maddesine gelip ben böyle anlıyorum demek de bizim haddimiz İyiyim. değil. Bunları bu ümmetin selefi, sahabesi, sahbesinden sonra gelen tabiini, imamları, alimleri nasıl anladıysa bizler de o şekilde anlamak zorundayız. Kendimizden yeni bir şeyler katarak veya hatta onların kabul ettikleri bir şeyler intihar ederiz. akaid prensipleri, itikat prensipleri ne alamayız ortaya Hı. koyamayız. İşte yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de kendisini vasfet, kendisi için vasfedilmiş sıfatlardan bir tanesi de neydi? Onun iki tane ele sahip olması. Yani yüce Rabbimizin, yüce Rabbimizin kendine layık, keyfiyetini bilmediğimiz, nasıl olduğunu bilmediğimiz iki tane neyi var arkadaşlar? Yüce Rabbimizin eli var. Bu iki eliyle Allah-u Teala mahlukattan üç şeyi ne yapmış? Kendini ayırt etmiş. Yani bu üç şeyi direkt eliyle ne yapmış? Mubahşara etmiş, direkt eliyle temas etmiş, direkt eliyle yapmış. Bunlardan bir tanesi Adem Aleyhisselam. allah Teala Adem Aleyhisselam'ı ne yapmış? İki eliyle yapmış. Daha sonra Tevrat'ı ne yapmış? Eliyle yazmış. Adin cennetini, cenneti adin dediniz. Adin cennetini de ne yapmış? Eliyle yaratmış. Bunun dışındaki bütün mahlukat Allah Teala ol demesiyle ne olmuş? Olmuş. Bu üç şeyin dışındaki mahlukatın tümü neyle olmuş? Kun. Allah Teala demiş ki, Kun ol demiş ve ona ne olmuş? Olmuş. Bizler allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize bahsettiği delillerden görüyoruz ki allah Teala kendisi için iki tane elinin olduğunu ispat ediyor. Bunlardan bir tanesi iblise yani şeytana şu hitabı. Diyor ki, ey iblis, ey şeytan, iki elimle yarattığım Adem'e seni secde etmekte alıkoyan şey nedir? İki elimle yarattığım Adem'i Adem'e Teyze etmende seni Allah mı? Bu da sana mani olan şey nedir? Ne diyor şeytan? Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattım. Şimdi bu ayette allah Teala ne, ne diyor? Adem aleyhisselam'ı nereye yaratmış Allah-u Teala? İki eliyle yaratmış. İki eliyle yaratmış. ehl sünnet ve cemaat Allah-u Teala'nın Bu iki elini ispat ettiği şekliyle iki el olarak kabul ediyor. Ancak bunun keyfiyeti nasıl olduğunu, ne yapmıyor, ispat etmiyor çünkü bunu bilmiyor. Evet, bunun bir keyfiyeti var, i̇şte bir, yani nasıllılığı var. Ama bu bizim tarafımızdan bilinmiyor. Bizim tarafımızdan tek bilinen şey Allah Teala'nın bize bu kelimeyle, bu Arapça kelimeyle yedin. İki el kelimesine ne yapmış olması? Hitap etmiş olması. Bize bununla konuşmuş olması. Bizim tek bildiğimiz şey Allah-u Teala'nın iki tane elinin olduğu. Ama biz bu iki elinin nasıl olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ya biz bu iki elin aynı insanın iki eli gibi olduğunu söylüyor muyuz? Söylemiyoruz. Bizim tek söylediğimiz allah Teala bize iki elinin olduğunu haber vermiştir. Bizler de bize bu haber verdiği iki eli ispat ederek ne yaparız? Tahrif etmeyiz. tahtir etmeyiz, teşkif etmeyiz ve teşbih etmeyiz. Galiba iman ederiz. Mesela okumuştuk İmam Ebu Hanife'nin bu konudaki görüşünü. Bir daha tekrarlayalım. Ondan sonra konuyla ilgili bazı şüphelere gireceğiz. Diyor ki İmam Ebu Hanife Füküle Ekber'de Allah-u Teala'nın Kur'an'da zikrettiği gibi eli, yüzü ve nefsi vardır. Allah'ın Kur'an'da zikrettiği gibi el, yüz ve nefis gibi şeyler keyfiyetsiz sıfatlarıdır. Yani keyfiyeti bizler tarafından bilmeyen sıfatları. Normalde bunların birer keyfiyeti sonuçta var. Onun eli yani allah Teala'nın elinden maksat maturidilerin ve eşarilerin dediği gibi ne değildir diyor. Onun eli maturidil eşariler demiyor çünkü onun zamanında maturidil eşari yok, yok. yok böyle bir şey yok. Sonradan çıkmış 40 grupları. Onun eli kudretidir yahut da nimetidir denilemez apaçık bir şekilde İmam Ebu Hanife bunu söylüyor yani onun elinden maksat onun elinden Allah Allah'ın onun elinden kastettiği şey onun kudretidir denilemez böyle söylemek neye girer diyor sıfatın iptaline, sıfatın iptaline yani taatile girer ta'til. ne demek taatil inkar ne diyor Zira bu takdirde, yani bunun böyle söylenmesi sıfatın iptal edilmiş olmasıdır. Yani sıfatın tahtil edilmiş olmasıdır diyor. Bu görüş, yani bunu söylemek kaderiyenin ve mutezilenin görüşüdür. Eğer o gün maturidilik ve eşarilik olsaydı ne yapardım Ebu Manisa, derdi bu Bunu söylemek maturidilik, eşarilik, mutezilenin ve kaderiyenin görüşüdür derdi. Diyor. Ama bugün işte yeryüzünde insanların çoğunun kendilerini nispet ettikleri ben maturidiyim, ben eşarıyım dedikleri gibi bu isim ve sıfat, bu sıfatlarla alakalı ne diyorlar? Allah'ın iki elinden maksat nedir diyorlar? Kudretidir. Nimetidir. Yani onun kudreti, onun nimeti diyorlar. Yani koskoca alim sıfatlarıyla gezen koş profesör dediğimiz Kur'an-ı Kerim tercüme eden insanlar bile bu söyledikleri şeyin ne kadar anlamsız olduğunu düşünemiyorlar. Şimdi biz varsaysak ve desek ki evden maksat Allah'ın nimeti ve kudretidir desek. Kudretidir desek. Allah Teala'nın şu su Allah Teala'nın şu ayetindeki Ey şeytan, iki elimle yarattığım Adem'e niye secde etmiyorsun? Secde etmene mani olan engel olan şey nedir? Ayetindeki iki elin iki kudret olarak söylenmesi, tefsir edilmesi ne derece doğrudur? Yani iki tane kudret mi olur? Değil mi? Hangi kudret? İki kudret ve iki nimet. İki nimetimle yarattım. İki kudretimle, iki nimetimle. Yani Yağmurdan kasarken doluyor, tutuluyor diyoruz ya bu insanlar. Gerçekten öyle. Bir şeyi inkar edelim derken geldikleri nokta aslında daha da anlamsız bir nokta. Söyledikleri, yapmış oldukları tefsirin hiçbir anlamı yok. Çünkü iki kudret, iki nimetli bir şey olmaz. Allah Teala'nın nimetleri nedir? Sonsuzdur, sayılamayacak kadar sonsuzdur. Ne diyor Allah Teala? Ve in nimet ni'metallâh Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız felem tuhsuha Onu alamazsınız, sayamazsınız. Yani Allah Teala'nın iki elinden maksat, onun iki kudreti kesinlikle olamaz. Yani hiçbir dilde yoktur, Aklen de olamaz, dil bakımından da olamaz. Tabi bu bidat ehli, bidat ehli dediğimiz ma'turidler, eş aliler, cehmiler, daha önce söylemiştik. Bu kuralı iyi ezberleyin, iyi kafanızda tutun. Onlar. Önce bir şeyi kabul edip inanırlar. Sonra ona ne aramaya başlarlar? Delil, delil. delil aramaya başlarlar. Yani onlar önce inanırlar ki Allah'ın iki yoktur. O iki elden maksat Allah'ın neyidir? Kudretidir. Kudretidir, gücüdür. O halde ise buna gelin bir delil arayalım. Diye kendilerini ne yaparlar? <gülüyor> Yorarlar. Ama alimler onların hakkında şöyle bir söz söylemişlerdir. Onlar derler Hatibul Leyl. Ne demek Hatibul Leyl? Geceliğin odun toplayan insana benzer onlar. Ne demek gece odun toplayan? Yani soba yakmak için, ateş yakmak için ormana çıkar gider, odun topladığını anda karanlıkta toplar bir şeyler. Bir bakar ama yanacak bir odun yok aslında. Çer çöp. Tamam. Onlar da aynı şekilde delil bulduklarını zannederler. Ama o şüpheler, o delillere ışık tuttuğumuz zaman görürüz ki onların şüphe olarak, delil olarak getirdikleri şeyler nedir? Ama ilmi olmayan, ilmi altyapısını hazır kuramayan temelini iyi atamayan birisi bu şüpheler karşısında ne olabilir? Devrilebilir. Şimdi biz de bu insanların kitaplarında tartışmalarında konuşmalarında zikret, zikretmiş oldukları ve zikredecekleri bazı delilleri burada sizlere sunacağız. Bunun maksadı ve amacı onların bu şüphelerine ne yapmak? Cevap vermek, göğüs germek ve onların bu şüpheleri karşısında devrilmemek. Şimdi onlar diyorlar ki Allah-u Teala diyorlar buyuruyor ki Allah-u Teala bir ayette diyor ki Elem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en amen Onlar bizlerin Allah-u Teala bizim diyor Onlar için ellerimizle yarattığımız Ellerimizle yarattığımız Hayvanları görmezler mi? İnsanlara diyor O şasirlere diyor Bizim ellerimizle yarattığımız Hayvanları görmüyor musunuz? Zira siz bu hayvanlara zaten sahipsiniz. Biz bunları elimizle yarattık diyor Allah-u Teala. İlk süphe geldi. Yasin suresinde bu ayet, 71. ayet. Diyor ki allah Teala, ellerimizle yarattığımız hayvanları görmüyorlar mı? Onlar için, insanların kendileri için ellerimizle yaratmış olduğumuz hayvanları görmezler mi? Onlara bir bakmazlar mı? Ne diyor muhalif, sapık inanışa sahip adam? Ey sünni, ey ehl-i sünnet olduğunu söyleyen, ey selefi olduğunu söyleyen gel. Sen demin ben dedin ki Allah sana üç şeyi neyle yaratmış? Hı hı. Yani eliyle yaratmış. Adem eliyle yaratmış. Tevrat'ı eliyle yazmış. Tabi Tevrat için yarattı demiyoruz. Çünkü Allah'ın kelamı o. Biri Adin cennetlerini eliyle yaratmış. Ama Allah Teala bu ayette diyor ki ellerimizle yarattığımız hayvanları görmezler mi? Dört oldu. Heh. Dört oldu demiyor. Diyor ki bu burada ne diyecektim? Burada seni neye zorlayacak şimdi? Aklınca seni Tevhile zorlayacak. Dizek yani, sen burada bu ayeti neyse kabul edeceksin necbur edecek? Gücümüzle, kuvvetimizle, kudretimizle yarattığımız hayvanları. Peki bunun cevabı nedir? Anladık mı bir arkadaşlar? Şüphe mi? Diyor ki Allah'tan elimizle yaratmış olduğumuz hayvanları görmüyor musunuz? Şüphe var. Şüphe şu. Yani bir, eller diyor. Çoğul olarak diyor, ellerimiz. İki, E i̇man ediyorsun ki sen allah Teala üç şey eliyle yarattı. Sana bu dördüncü bir şey çıktı ortaya. Sana diyor ki yani oradaki eli de buradaki elleri de sen ne olarak inanmak zorundasın? Bizim gibi gücümüzle, kudretimizle inanmak zorundasın ki bu itirazdan ne ol? Kurtul. Evet. Nasıl bir şüphe? Meleklerin bileceğiz? Ellerini giyiyor Ellerimiz u Teala. Bu adam eli kabul ediyor mu ki böyle bir şey? İşte seni eli kabul etmemeye kabul ettiyor, şey yapıyor, çalışıyor. Değil <gülüyor> mi? Tabi biz <gülüyor> şey Hadis bir, var. Allah al, al, darah üç şeyi ne yapmış? <gülüyor> eliyle Adem'in adı, Adem adıncınetlerini ve e, tabi adı eliyle yazmış. <gülüyor> ya ne diyor ki? Eylatif, o üç şeyiyle. O üç şey yani Adem hani ayette diyor ya elimle elimle yarattırma Secde etmene mani olan şey nedir? Ayetini de O bakit o üç şeyi Eliyle Yapmıştır Tevrat'ı ve Adem'i yapmıştır. Adem'i yapmıştır. Hadisini de Ve bütün el geten Delilleri ne olarak Kabul ona evet Kudretimiz de. ve gücümüz. Çünkü sen şimdi buradan Ne diyeceksin ona? Yoksa inkar etmeni yani. e Sana inkar ettirecek. Tabi bilmezsen Bilirsen Sen onu ne yapacaksın bu şüphesiyle? Başka Sırtını Başka yere çevir. Tamam o da sana söylüyor işte onu. Diyor ki Arapça'da el kelimesi kuzet kelimesinde kullanılır. Bak diyor işte bu, buna vizeyidir diyor. Evet. Bu şüphenin cevabı şudur arkadaşlar. Şimdi allah Teala Arapça'nın bu Arapça'nın insanlara hitap ettiği için, Müslümanlara hitap ettiği için Arapça'nın kullanılışı da çok önemli. Şimdi mesela allah Teala diyor ki Yeryüzünde yeryüzünde yerde ve karada yerde yerde karada ve denizde fesat, bozgunculuk sizlerin ellerinizle yaptıklarınızdan ortaya çıkmıştır. Sizin ellerinizle işlemiş olduğunuz felaketlerden dolayı ne yapmıştır diyor. Fesat çıkmıştır. Bozgunluk çıkmıştır. Başka bir ayette diyor ki: Sizlere isabet eden bir musibet, size isabet eden her musibet sizlerin ellerinizin Diyor ki وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَتَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Sizlerin başına gelen musibetler ellerinizin neyledir? Yaptıklarından dolayıdır. Diyor. Ayette. Şimdi ilk bir cevap öyle vereceğiz ona. Diyeceğiz ki insan elinin dışında da elinin dışında da başka organları ne alabilir mesela? Güneşleyebilir. Gözüyle Diliyle, kulağıyla, ayaklarıyla. Ama Allah talep diyor Size her musibet, başınıza gelen her musibet ellerinizle işlediklerinden dolayıdır diyor. Demek ki Arapçada şöyle bir kullanım var arkadaşlar. Şöyle bir kullanım var. Yani insan insan bir şeye, bir şeye direkt eliyle temas etmeden yapmış olsa bile Ayağıyla da yapmış olsa onu mesela insan Gözüyle de yapmış olsa bile Ağatsa da eliyle yaptığı olarak Ne ifade edile biliyor. Onun cevabı da gelecek Dedi ya Eğer mesela diyelim Türkiye sizin yeryüzünde Zahar al fesadu fil berri vel bahri Bima kesebet ey dinnas Rum suratı 41 Karada ve denizde Bozgunculuk insanların elleriyle yaptıkları şeylerden ortaya çıkmıştır. Allah Teala'nın Adem'i iki eliyle yarattığı ayetine gelirsek, ayette diyor ki: "Ma men'ake en tecude lima halaktu bi yadayya." Bakın Arapça bilenler bilir. Burada iki elim derken iki elimle kelimesinden önce Allah Teala o kelimeyi harfi bağlıyor. Diyor ki: "Bi yadayya." iki elim ile Yani direkt iki elimle. Direkt iki elimle yarattığıma secde etmeni engel olan nedir? Ne var burada ayette dikkat edin. Ma mena'ake en tesudeli ma halaqtu bi yadayy. Bir harcileri var. Yani oradaki bir harf üzeri ne ifade ediyor? Direkt iki elimle yarattığıma. Ama Yasin Suresi 71'de Ellerimizle yaptığımız derken direkt ellerimizle yaptığımız demiyor. Ne diyor? Elem yaral enna halakna lehum mimma amilet eydina. Mimma amilet eydina. Ellerimizle yaptığımız. Ama direkt tanası burada yok. Dediği gibi issettir olun. Ve daha sonraki ayetlerde açıkladığımız gibi bir insan insan için de aynı şey geçerli bu Arapça hitapta. Muhatabada şeyde. Bir insan eliyle de günah işlediğinde veya ayağıyla da gözüyle de günah işlediğinde o ne olarak şey yapılabiliyor? Eliyle yapmış olarak ifade edilebiliyor. İşte bu ayette de bakın allah Teala Yasin sureti 71'de ellerimizle direkt yarattığımız hayvanları görmezler mi demiyor? Adem'le ilgili ayete dikkat ederseniz ne diyor orada? Direkt. Elimle yarattım. Nasıl direkt? Çünkü ما مناك أن تسوّد ما خلاقتو بية دية، حرفياً قلت. هذا الآية الزبرلية mi? Kim الزبرلية أليس؟ من أنت Sen. هل bakalım. أنت؟ أنت. قرأتها. قرأتها. قرأتها. قرأتها. قرأتها. قرأتها. قرأتها. قرأتها. إذ بالله جيم سورة إكتاب الدين نقول، نعم. في هذه النهاية. في الآية في آية سورة في الآية تي سيني 71. حسناً إذا بنت بعديو. إلهم يلاو إننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا. إللي مزلا يرتكبنا. يعني إللي مزلا يرتكبنا. يعني إللي مزلا يرتكبنا. يعني eliyle yapmış olması manası yok ayette. Çünkü direkt manasını içerecek harficer yok. Bir, aynı usluk aynı metot insanlarla ilgili de kullanılmış. Ne diyor? Sizin başınıza gelen musibetler ellerinizle kazandığınızdan dolayıdır. Ama mesela düşünebiliyor musun? Bir insanın elleri kesik olsun. Ama zina etmiş, etmiş olsun sürekli. Başına gelen musibetler bak, ayette diyor ki Allah-u elimle kazandığından dolayı benim ellerim yok Demek ki bu musibet bana ellerinden kazandığından dolayı yeah. gelmemiştir diye bir saçmalık yeah. söyleyemiyor. Çünkü Arapçada ifade olarak, kullanım ifadesi olarak nedir? Ellerinle kazandığın, ellerinle yaptığın, ellerinle kazandığın dediğin zaman direkt o işi direkt elinle yapmış olman <gülüyor> anlaşılmaz. gerekmez, anlaşılmaz. Genel bir kural. Genel bir kural. Kura. Ona benzer. Anladık mı? Yani Allah Teala'nın burada ellerimle yaratmış olduğum, hayvan ellerimizle yaratmış olduğumuz hayvanları görmezler mi? Onlara bakmazlar mı derken Allah Teala'nın o hayvanları da direkt eliyle yaratmış olduğu manası çıkmıyor. Çünkü böyle bir kullanım, böyle bir kullanım yok. Ama Adem'de ki kullanım nasıl? İki elimle direkt yarattım. Çünkü bir var. Ma'amenake entes ce de lima halaqtu biyadiy. Anlayabildik mi arkadaşlar aradaki farkı? Anladım. Şüphe varsa kafada soru içeride kaldıysa tekrarlayabiliriz. Anladık. Şimdi gelelim diğer şüphelerine. Ya diyor ki biz bunu, bunu bize söyleyin, bu ayeti bize söyleyelim sana. Bak kardeşim. Bizler allah Teala'nın Adem'i eliyle yarattığına, özel olarak. Cenneti iki eliyle özel olarak yarattığına ve Tevrat'ı eliyle yazdığına iman ediyoruz. Bunların dışındaki şeyleri Bunların üstündeki şeyleri elim, elimle yaptığım, ellerimizle yaptığımız diye ifade etse bile Allah-u Teala, da bunların ellerimizle, ellerimizle yaptık diye ifade edilmesinden hemen onları direkt eliyle Adem'i ve Tevras'ı ve Cennet'i yaptığı gibi direkt eliyle olduğu manasının taşımadığını ona bizarıyoruz Diğer ayetlerle ispatlıyoruz. Çünkü diğer ayetler diyor ki Şura Suresi 30 فَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ musibetin Tabii merkez evet sizlerin başınıza gelen musibetler ellerinizin kazandıklarındandır, ellerinizin işlediklerindendir. Hiçbir bu ayeti okuyan hiçbir insan bu ayeti okuduktan sonra ferdiyle, erkeklik organıyla gözüyle, kulağıyla, kalbiyle ile işlediği günahları bundan ne yapmaz, ayırmaz. Anladık mı? Peki gelelim. Bu ayet ve bu ayete benzer olan diğer ayetleri de getirerek getirmiş oldukları ikinci şüpheye. Diyorlar ki şimdi sizler allah Teala'nın iki el olduğunu söylüyorsunuz. Ama allah Teala bazı yerlerde tek olarak bahsediyor. Bazı yerlerde iki el bahsediyor. Bazı yerlerde de çoğul bahsediyor. İşte Yasin sureti 71'de ne diyor? hem amelat edinen ellerimizin yaptığı hayvanları görmezlerdi. Ellerimiz. Ne diyor Yahudiler? "Fekalet el-Yahudu yedullahih." Allah'ın eli sıkıdır. Tek. Yar diyor ki Allah Teala Adem'i iki elimle yarattım, iki elimle yarattım Adem'e secde etmene engel olacak şey engel olan şey nedir? Bu burada güçlü bir şüphe. Değil mi? Kuvvetli bir şüphe. Sana diyor ki, şimdi iki olduğunu nereden ispatlıyorsun kardeşim sen? Yani bir yerde tekil demiş, bir yerde çoğul kullanmış, bir yerde üçün demiş. Sen yani bunu nasıl iki olduğunu karar verdin? Bunların arasında bir tezat tezat var. Bu tezat da bize şunu anlatıyor. Demek ki bundan maksat nedir? Allah'ın kudretidir. Yine bakın dikkat edersiniz, güçlü bir şüphe. Nasıl yapacaksınız buna? Hazır mıyız bu Ders şüphe? bu sefer geçmeden önce o ayetleri veriyoruz. Yasin Suresi 71, Şura sure Suresi 30, Rum Suresi 41. Yazımında not almazsın. Şura. Cennet ve diğerlerini bir tarifciği var mı? Cennet ve cehennem. Tabii bir yere kelebe atla vurat bi yedehi. El ile. Tabii tabii tabii. tabii. Evet, El ile yarattı. Tabii. Direkt eliyle. Çünkü bir haricileri direk elle. Ya yani hadiste geçiyor abi. İyi. Ayette de zaten biye beyi Adem'i iki elimle direkt iki elimle yarattığıma diyor. Evet. Diyor kadiste Gara'a'l cennete biyadihi. El ile cenneti ekti. Ve halaka Adem'e biyadihi. Adem'i eliyle yarattı. Ve katabe Tevrat'a biyadihi. Tevratı da yaptı? Eliyle yazdı. Hadis. Bu hadisi Şeyh Albani de zaten sahip diyor. Sahip hadisi inşallah. Bu konuda tabiinden de rivayetler var. allah Teala üç şey ne yaptı? Direkt eliyle yarattı. Bunlar mahlukatın diğerlerine olan onların üstünlüğü. Allah-u Teala'nın bu fazladır. Dilediğine verir, dilediğine vermez. İlk şüpheyi bu şekilde geçmiş olduk. Dedik ki senin Yasin suresindeki getirmiş olduğun ayet ellerimizle yaratmış olduğumuz hayvanları görmüyorlar mı? Ayeti olaya direkt allah Teala'nın eliyle <gülüyor> yaratmış olma manası bilmez. allah Teala'nın burada emredişi Arapça'da emredebilir ve bunu ellerimizle yaptık diye bilir. Bu Arapça'da mümkün mü? Mümkün. Delilimiz ne? Yine Kur'an ayetleri. Diyor ki allah size isabet eden bir musibet, isabet eden her musibet sizin ellerinizle eşitliklerinden kazandıklarınızdan dolayıdır. Bu ayet onun karşısında bir, bir cevap. Yani bir insan direkt kendi eliyle yapmasa da bunu elimle yaptım diyebilir Alasya'da. Tamam Geldik Allah-u Teala'nın ayette ellerimizle ve iki elimle <gülüyor> ve Allah'ın eli şüphesine. Bunu ne sanlıyorsun? Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şeytan insanları hak yoldan çıkarırken, doğru yoldan çıkarırken nasıl güçlü şüphelerle, nasıl sert kulaşelerle, kulaşelerle getiriyor. Hazır olmazsan, sen böyle gülüş gülüştenizden edersin, selefimden edersin. Evet, selef yolu en hayırlı yol. İtikadların en doğrusu. İçeride biz buna iman ediyoruz. Peygamber'in anlattığı itikad bu. Sahabenin anladığı bu. Meslek imamların anladığı bu. Tam, bu bizim elimizde zaten 1-0. Tabiri caizse mücadeleye erken başlıyorsun. şey e, Galip başlıyorsun. Ama hazırlıklı gittiğin zaman tam seni ne var? 1-0'dan 3-2 veya 3-1 galip getire gidir. Kendi kalemde gol görebilirsin yani. Dikkat etmek lazım. Onun için hazırlıklı olmak gerek. Gelelim bu şüpheye arkadaşlar. Arapça'da arkadaşlar, Arapça'da tekil, ikil ve çoğul kullanımları arasında aslında bir ayrılık, bir tezat, bir çelişki yoktur. Yani bazen çoğul olan şey hakkında çoğul olan şey hakkında tekil laflı Arapçada kullanılabiliyor. Dikkat edin bakın, çok iyi. Dört, dört, dört kulaklarına iyi. Bazen çoğul olan bir şey hakkında Tekil kullanılabiliyor. <gülüyor> Bunları söylerken biz uydur, uydurmuyoruz. Verilimiz ne yazarsın? Arapça ve evet, Arapçanın temel dayanı olan Kur'an-ı Kerim. Örnek verelim. Demin ki ayet söyledik. Şayet Allah'ın sayarsanız, neyini sayarsanız? Ayette nasıl geçiyor? Ayette geçecekleri. Şayet Allah'ın nimetini sayarsanız diye geçiyor. Ve in ni'metallah şayet Allah'ın nimetini ne yaparsanız sayarsanız hadi ben nimetini sayarsanız bir tanesi zaten onun sayılmasına gerek yok demek ki çok olan şey veya ikil olan bir şey tekil olarak da ne yapılabiliyor? İzafe edilebiliyor kullanılabiliyor. Ne diyor Allah sana? ve in te'uddu ni'metallahı Allah'ın nimetlerini diye biz tercüme ediyoruz değil mi? Çünkü o. Allah'ın nimetini, bir nimetini sayarsanız saymaya kalkarsanız başaramazsınız, sayamazsınız demek cümleyi anlamsız yapar. Hem bir tane nimet hem de onu evet. Aklen de zaten bize diyor ki Allah-u Teala'nın birden fazla evet. nimeti var. Demek ki Allah-u Teala'nın tekil olarak el kullanması onun tek bir tane olduğunu ne yapmıyor? Göstermiyor. Göstermiyor. Buna delil olmaz. Bakın arkadaşlar çok önemli bu. Yani Karşıdaki o muhalife Bunu söylediğiniz zaman inanın o zaten katacak. Çünkü o ne yapıyor Olayı öyle bir tasvir ediyor ki Tamam ben bunu yakaladım Bu, bu, bu ehl-i sünnet diye kendini tanıtan Bu adamın tek bir dayanağı yok zaten Tamam mı? Tek bir dayanağı yok Bak işte tekil, ikil, soğul Şimdi biz tekil şüphesine cevap verdik De ki kardeşim Tekil olarak kullanılan bir şey Onun tek olduğunu ne yapmak Şu zaman Selam. göstermez Mesela dedi ki Ve in te uddu ni'metallah Allah'ın nimetini mi, nimetlerini mi? Nimetlerini sayarsanız. Ama kelime ne? Nimetallah. Allah'ın bir nimeti. Ama bizler biliyoruz ki Allah'ın sayısız nimetleri var. Şimdi çoğula gelelim. Çoğul kullanışa gelelim. Yine Arapçada Arapçada ikil olan iki tane olan bir şeyin İki tane olan bir şeyi, çoğul olan bir şeye izafettiğiniz ettiğiniz zaman, çoğul olan veya ikil olan, ikil olan şeyi, iki ses kayıt edici cihazı, iki tane kişiye nispet ettiğiniz zaman, bu iki tane ses kayıt cihazlarını çoğul olarak söyleyebiliyorsunuz. Mesela diyorsun ki, Kadir ile Tekay'ın ses kayıt cihazları, küşe de var aslında. Mesela burada burada mesela sadece iki tane kayıt cihazı olsa önümüzde şu cihazları şu ses cihazlarını alın. Ses cihazlarınızı alın. Arapçada böyle. İki tane olan bir şeyi iki tane olan bir şeyi çoğul ya da ikil olan bir şeye izah ettiğiniz zaman isim tamlaması yaptığınız zaman bu iki şeyi çoğul olarak kullanmak Arapçada var olan bir şey ve belagat bakımından dil bakımından daha ne evla daha uygun daha fasih bakın çok iyi anlayın bunu yani iki tane ses kayıt cihazını tekayla ile kadirin iki ses Türkçe şey de böyle teka ile kadirin iki ses cihazı da diyebiliriz teka ile kadirin ses cihazları da diyebiliriz biz tekayla ile kadirin ses cihazları dediğimiz zaman çoğun olarak ifade etmiş olduğumuz bu cihazların aynı zamanda ikili olması Mümkün. mümkündür ve bu bir çelişki değildir. değildir. Çok yandan arkadaşlar. Şimdi ayetle alakalı. Peki hani denilir ki Allah'ın nimetini sayarsanız yani nimetlerini sayarsanız başaramazsınız. Bunu yapamazsınız. Da olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de bunun bir delili var mı? Birçok delili var. Bunlardan bir tanesi. O da ne? فالسارق فالسارق فالسارق فالسارقه فالسارقه أرشس و بايع أرشس ne yapın onları faktu kesin nelerini kesin diyor Allah Teala iki elini mi kesin diyor ellerini mi kesin diyor neyi elini mi diyor ellerini mi diyor elleriniye çevirdi faktu aydiyahuma o ikisinin neyini neyilerini kesin ellerini İkisinin ellerini demiyor. İkisinin iki elini kesin demiyor ayette. Aslında ayette kaptırlar ikisinin de iki el yani. Bir onun eli bir de onun eli. Ama allah Teala bunu ne, nasıl ifade ediyor Arapça'da? İkisinin ellerini kesin. Eller diye ifade ediyor. Halbuki onların kaç tane eli var? İki tane eli var. İkisini kesin diyor. İkisini kesin Halbuki ne var? Birini kesin. Demek ki Arapçada Arapçada iki tane olan bir şeyi ikil ya da çoğul olan bir şey isim tamlaması yaptığın zaman yani onlara izah ettiğin zaman onları tamladığın zaman o iki şeyi çoğul olarak kullanar. Biliyorsun. Mümkün bu. Kuran-ı Kerim'de de böyle. Arapça dilde de böyle. O zaman o zaman tekil, ikil ve çoğul arasında hiçbir çelişki yok. Yok. Çünkü asıl olan burada Allah Teala ne diyor? İki elimle diyor. yarattıma niye? Ne yapıyorsun? Secde etmiyorsun. Evet. Eğer bir cemaatta sahabelerde, dört meslek imamı da ne diyor? Evet iki el. Halk kalkıp bize birisi de teki ama tek el olarak da geçmiş ayette. Nasıl cevap vereceğiz ona arkadaşlar? Kim cevap verebilir? Bu cevap bize tekrarlayabilir. Tek el. Dedi ki tek el olarak Kur'an-ı Kerim'de yedullah Allah'ın eli diye geçiyor. ama sen iki el olduğunu söylüyorsun. Dete, bu bir çelişki diye dediniz. Cevap Evet. Nimet mesela? ona ismar onun sonu değil. Ayet. Nimet tamam. Bu, tamam olsun. iki burada <gülüyor> evet. delil olarak gösterilmiyor. Ne verir ona? Deriz ki, evet. Ne verir İstanbul'a? Allah'ın nimetlerini sayarsanız sayamazsınız. Bunu başaramazsınız. Yani Arapça'da da. İki olan şeyi veya ikiden fazla olan çoğul olan şeyin tekille ifade edilmesi nedir? Var, vardır. Mümkündür. Bu, bu dedi hatta fasihdir. Anladınız mı? Yani çoğul olan ya da ikil olan bir şeyin tekil olarak ifade edilmesi Arapçada Suardır. vardır. Delilimiz şey tüketlerdi. Delilimiz arkadaşlar? Amin. Ve in te'uddu ni'metallahi ve len tuhsuha. Onları da almamazsınız. sayamazsınız. Peki o zaman tekil şüphesine cevap vereceğiz. Çoğul şüphesine nasıl cevap vereceğiz? Ki, Yasin suresinde ey dina, ellerimiz diye kendi hakkında eller ispat ediyor. Bu eller çoğul buradaki. Sen nasıl oluyor da bunu ikil anlayabiliyorsun? Desen? Ne diyeceğiz? İnşallah. Doğru. Önce kuralı söyleyin arkadaşlar, hırsız olayını sonradan getirelim. Bence... Iki. Şimdi çoğul, bir dakika, bir, bir, bir, şey. bir kişi. He. Iki, Hı. i̇ki zaten çoğul yani... Arapça'da iki yine... çoğul olmayabilir. Başka bir cevap yok. Tekin i̇ki çoğul hepsi birbirinin yerine kullanılabilir. Arapça'nın yerine. Evet, hepsi birbirinin yerine kullanılabiliyor ama... Ne zaman çoğul, çoğul bir şey... İki şey olan İki tane olan senin şey yerine kullanılıyor. Ayette sonradan belli olarak gidecek. İki şey çoğula izafet eder. İki olan şeyi, iki olan bir şeyi, iki tane olan bir şeyi. İkil ya da çoğula izafet ettiğimiz zaman, tamladığımız zaman o iki şeyi ne yapabiliyoruz biz? Çoğul olarak kullanabiliyoruz. İki aynı zamanda çoğuldur yani. Değildir. Ne Yok genel kural değil o Arapça'da cihazları, cihazları, cihazları, O Türkçe'de, cihazları, Türkçe cihazları... Türkçe'de Arapça'da öyle değil yani Arapça'da ikili var üçül var anladım mı arkadaşlar Bakın bunları iyi anlayın Evet İlker Söyle bakalım Ne zaman iki, iki tane olan şey çoğu olarak kullanılır Evet söyle Çok basit Ne zaman iki tane olan şey iki tane olan şey çoğun olarak kullanılır. Yani iki tane demesin de cihazlar. Mesela şöyle düşün. Mesela Serhat'ın ve Kadir'in eli. Serhat'ın ve Kadir'in iki eli. Serhat'ın ve Kadir'in yani elleri. elleri kirli. Türkçe diyoruz değil mi? Var. Elleri diyoruz. Bunların üçer tane eli yok, yok. yok. Niye biz burada elleri dedik arkadaşlar? o olarak konuşuyoruz. Arapça'da iki tane şey içidemeyiz lazım. Çünkü iki kişi çoğula izafet. Ne yaptık? Çünkü iki ikişer tane olan şeyi izafet. İki ikili olan ya da çoğul olan bir şey ne yaptık. İzafettik. Durun arkadaşlar bunu yanmayın. Bak anlamayız diye. nasıl anlamadım boşver demeyin. Anlaşılacak bir şey bu. Biraz bastırsanız üstüne gitseniz anlayacaksınız. Çok kolay. Yani karşınızdaki adam biraz ilim biliyorsa bunu anlar. Siz, yani ezberden bunu söyleseniz dostlar yani merak etmeyin. Arapça biliyorsa, böyle bir şey Siz bunu izap dedim. O da ne arkadaşlar? İkil olan, iki tane olan bir mesneği diyelim biz. Arapça'da yine ikil olan bir şeye izaf ettiğimiz zaman izafe ne demek? İki kitap dedik. İki kitap. Kaderin iki kitabı. Biz bu iki kitabı kime izaf ettik? İki şeye Öğrencilerin İki kitabı dediğiniz zaman ne oldu arkadaşlar bu iki kitap? Neye izafe oldu? Çoğula öğrencilere. Arapçada izafe edilen öğrenci çoğul olduğu zaman bu iki tanesini öğrencilerin kitapları da demek nedir? Uygundu hatta evladır, fatihtir. Yani diyoruz ki iki tane olan bir mesneyi ikil ya da çoğula, çoğul isme İzafe ettiğimiz zaman o iki nesneyi çoğul olarak söylemek Arapçada fasih, en fasihdir. Daha evladır. Yazın. Yazın bunu arkadaşlar. Yoksa anlayamayacaksınız. Arapçada iki tane olan, iki adet olan, iki tane olan bir şeyi, nesneyi yine ikil olan bir isme yahut çoğul isme İzafe ettiğimiz zaman, çoğu isme izafe ettiğimiz zaman, o iki nesneyi çoğul olarak ne yapmak, kullanmak evladır. Çoğu olarak kullanmak fasihtir. Anladık mı? Osman. Neyi ettiğimiz zaman? Onları... Çoğul ettiğimiz isme izafe ettiğimiz zaman, o iki nesneyi O iki nesneyi çoğul olarak kullanmanız daha fasihdir, daha evladır. <gülüyor> bu ayetlerin numaralarına veriyorum, diyorum? Gidin üzerinde biraz durun. O var ya bir şey meselesi. Yani bu banteli diyor öyle ufak bir şey. Biraz daha durunca he, her şey apaçık bir şekilde gözünüzün önünde olacak? Okay. Aydınlanacak. Okay. Maide suresinde onun hırsızın ellerini kesin. Ya seni şur. Mağdres. Mağdres numarasını anlamıyorum, ha evet. şey hatırlamıyorum. Ona bak, bak yani şey hatırlamak arızı inşallah. Anladık mı kaydedip atmış kaç? Şöyle, şöyle o şeyi diyorum evet. kırstızın ellerini. Ha, o bağışlarla kalıyor. Yok başlarda değil. Arkadaşlar anladık mı bunu Arapçadaki kullanıma göre. Bak tekrar söyliyorum, Haftaya soracağım İdris, Yusuf, Ömer. Anlamış ki. Tamam. Haftaya soracağım. Diyeceğim ki, soru şu olacak. Çünkü size bir de tehli bu soruyu soracak. Oturdum bir polona bir hoca, bir molla. Konuştuğum zaman sana diyecek ki, bak kardeşim, ellerimiz diyor allah Teala, sen iki tane diyorsun. Eller, iki el. Bunu bana anlat, bu çelişkiyi, tenakuzu bana anlat dedi zaman tekrar ne diyeceksin? Diyeceksin ki, Arapça'da, Arapçada iki tane olan bir şeyi iki tane olan iki adete ifade eden, iki tane olduğunu ifade eden bir şeyi çoğul olan ya da yine ikil olan ya da çoğul olan bir şeye izafe ettiğin zaman bu iki şeyi ne yapabilirsin? Çoğul söylebilirsin. Delil erkek hırsız ve kadın hırsızın Ellerini kesin. Ey diyehumâ diyor. Ellerini ey diye huma. el İkisinin elini demiyor. İkisinin elini demiyor. İkisinin ellerini. Peki ne demek bu yani arkadaşlar? Söylediğimiz kural neydi? da iki tane olan el. İki tane değil mi? Bir kız kadın eli bir de erkek hızın eli. İki tane. Onları kime ızafe ettik? İçin için, hırsızla. Biz ne yaptık? Elli, iki eli ne olarak kullandık? Ayette nasıl kullandık ayette? Çoğul, Çoğul eller. Tamam. Eller olarak kullandı allah Teala. Yani bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Erken iki elini, kadının iki elini. Değil. Bu ne gösteriyor? Birer ellerini gösteriyor. Başka bir ayet. Ayşe ile hasta radıyallahu anhumanın kalplerinden bahsederken, onların bir konuda peygamber arızılamla anlaşamadıklarında diyor ki, siz kalpleriniz meyletmişti diyor. Tövbe ederseniz diyor, kalplerinizden yani tövbe edin. Kalpleriniz meyletmiş. Bu konuda yanlış yapmıştınız. Manasında yani. Çünkü fakat fakat kulubukuma kulub kalpler. Siz ikinizin kalpleri, siz ikinizin. Kalbi değil. İki kalbi demiyor. Çünkü ne dedik? Biz Arapçada fasih olan en evli olan kullanışa göre iki olan bir şeyi ikil olan kadın ve erkek hırsızın ellerini de olduğu gibi veyahut da çoğul olan bir şey izafe ettiğin zaman o iki taneyi o iki nesneyi çoğul olarak kullanmak nedir arkadaşlar? Daha evladır. Delilimiz Nail Suresi'nin nesneyi Erkek hırsız. Ve kadın hırsızın ne yapın? İki elini mi kesin, ellerini mi kesin? <gülüyor> ellerini kesin. Ama biz her birinin, yani bir onun bir onun iki elini kesmekle mükelleştirdik. Yani kesilmesi lazım. Ama Allah ayette diyor? Ellerini diyor. Çünkü burada iki tane olan eller neye izahfedilmiş? İkili. Bir kız, bir erkek. Kadın erkek hırsız. Kişi de erkek olsaydı nasıl gelecekti acaba? Evet. Kişi olsaydı zaten bir tane söylerdi yani. İkinci mi diye geçecekti? Yani kişi erkek olsa, ayette istenen erkek olsa bir tane erkek olarak ifade ederdi. Erkek uzunluğundan ilgisi verdi. O anlamsız olur. Siz bu kuralı anlayın arkadaşlar. Bu kural çok önemli aslında ama üzerinde durmanız lazım biraz. Anlaşıldı mı Kadir? Anlaşıldı. Yani aslında anla yani şu var, hep sorun şu. Soyut kavramlar üzerinde E, girildiği zaman herkesin kafası alışmış somut olarak bir şeyleri görmeye ama aslında cevap çok açık Kasım anlaşıldı mı? Hı hı hı. Haftaya inşallah Eskan hı hı. Anlaşıldı mı? Yani şüpheyi yendik dedik ki tekil kullanım yani bir tane kullanıldığı zaman çünkü biraz sonra aynı Allah-u Teala'nın iki gözünde de aynı şey gelecek tekil de kullanılmış çoğul da kullanılmış ikil de kullanılmış bizler iki tane olduğuna iman ediyoruz Ehl-i Sönet ve Cemaat'ın, sahabenin bu ümmetinin selefi olan alimlerin iman ettiği gibi. Ama kalkıp bir şüpheci sana geldiği zaman derse ki, bak burada bir tane demiş, göz demiş, tek göz demiş, tek el demiş, ama sen iki tane ispat İspantriyusun derse biz ne İlk cevabımız. Evet Bülent. Söyle evet. Evet Ömer. Anamşe iki tane olan bir şeyin Evet. veya iki ya da iki'den fazla olan bir şeyi evet ee, tekil olarak tekil olarak <gülüyor> ilave edebiliriz tekil olarak ilave edebiliriz ne gibi Allah'ın nimetlerinin değil Allah'ın nimetini sayfanız bunu ne alamazsınız sayamazsınız da olduğu gibi bu da Allah'ın nimeti bir tane lafız olarak kelim olarak bir tane nimet ama Allah'ın nimetleri çok Bunu hemdeyiz. İnsanlığa ifade edersin. İnsanlığı için ama yani senin geneline kapsınırsın. O da ayrı şey. Bazı isimler vardır. Topluluk ifade eder. Kavim gibi, millet gibi. Millet Milletler de. <gülüyor> Nekra <Neyse>, falan <efendim>, karıştırmayın. <gülüyor> Konuştukça bakıyorsunuz. <gülüyor> Verdiğimizi alın arkadaşlar. Peki çoğulun cevabı neydi? Onu söyleyin. Dese İdris. allah Teala'nın iki tane eli var diyorsun, nediriz? Kendine gel bize. Sen ne diyorsun? Bak allah Teala ellerimiz diyor, bir sürü ellerden bahsediyor, çoğuldan bahsediyor. Sen iki tane olduğunu söylüyorsun. Evet, iki tane olduğunu söyleyen ayetler var. Burada iki diyor, burada çoğul diyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunun cevabını ver dese, Ne dersin? Bir Arapça bir kullanımdır bu. Ne, nedir bu kullanım Arapçada? İki tane olan bir şeyi... <gülüyor> tekil ve çoğul olan... Toprağı. Tekil ve Ne zaman tekil ve çoğul, çoğul, tirayla, çoğul. çoğul. İki olan... İki olan bir şeyi... İki olan... Iki, i̇ki tane olan bir şeyi... Çoğul kirayla... İki... Dur... İki tane olan bir şeyi... Ne zaman çoğul kirayla ifade ediyoruz? İzafettiğimiz zaman... Neye izafettiğimiz zaman? İkil ya da... Çoğul olan bir şey Anladın mı Hüseyin? He anladın mı? Sana dese ki, bir bidat eli. Rüstem, sen inancısın ki Allah'ın iki eli var. İki eli olduğunu söylüyorsun. Ama Allah sana ellerimiz diyor. Bunu nereden? Bunu nereden? Niye iki ediyorsun? Eller diyor, çoğul diyor. Hocam ama, Allah sağlık bir yani, bir değil mi? Yani Allah sağlık bir yani, onun iki eli. Ama kurava göre iki ya da çoğul, Hı. çoğul'a ait olan bir şey... şey Çoğu, çoğu şeyi tabii çok önemli diyor insan. <da>, İnsanlar bir olsa <olduğu gülüyor> zaman bu zaman yeterli olmaz. Tamam, üstat diyor ki, üstat bir itirap yeterli şimdi. Dedi ki, sen bildiğin üzere o zaman iki tane olan bir şeyi, iki tane olan bir şeyi, iki tane olan bir şeyi, çoğula izafettiğin zaman çoğul olan bir şeye, o iki tane olan şeyi çoğul olarak atmış olabilir. Ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Hani demin de Karek verdik. Dedi ki kadının iki cihazı. Öğrencilerin cihazları. öğrenci Ama Allah bir tane şimdi sen diyorsun ki iki tane şeyi çoğu da bahşeye izafe ettiğin zaman. Ama Allah bir tane. Bunun cevabını nasıl vereceğiz? Cevabı açık. Çünkü Allah bazı ayaklarda biz diye hitap ediyor. Biz diye kullanıyor kendini. Ne diyor mesela? Ellerimiz bizim. Yani nasıl ki Allah hangi kipi kullanıyor? Orada Çokum gibini kullanıyor. Anladın mı? Aldım anladın mı cevabını. He güzel bu soru onun olayı anladığını gösteriyor. Güzel bir itiraf. Çok kimse anlamadı herhalde. İtirazı anladı mı itirazdı. Ben anladım. İtirazı anlamayan var mı arkadaşlar? Hayır <gülüyor> hayır anlamayan var mı? Çözülüyor. <Anlayan> var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki biraz yakarlıyorum arkadaşlar. Ben hocam onun cevabını Yani şöyle soruyor. İsa ibadetim onun için. Taziyim taziyim. Allah kadar kendini yüceltiyor. Biz yaptık. Sen ne de dedin? Git böyle şey konuşuyor. Biz yaptık. Biz ettik. Biz demedik mi sana? Adam da hiç. Ben demedim ben mi? De mi, mi? Bizim vaayatını görüyoruz. <diyor. İnşallah. gülüyor> biz diyor, biz gibi. Dostum dedi ki, hocam deminden beni bir kayda kurabu suttun. Dedi ki, iki tane olan kaplara söyleyelim de daha somut olsun. Çünkü çoğu. Ee, kayıt cihazıyla tanışmadınız hala <gülüyor> <gülüyor> kitap, i̇şte kitap diyoruz ki Kadir'in Kadir'in iki tane <gülüyor> kitabı öğrencilerin iki kitabı mesela hepiniz toplanıp burada bu iki kitabı satın aldınız. ne olacak öğrencilerin iki kitabı deriz Ama Arapçada hoca ne diyebiliriz öğrencilerin <gülüyor> Kitapları. Şimdi anlaşıldı mı bu olay? Yani Arapçada öğrencilerin iki kitabı da denir. Çünkü bu kitap, size seni tekrar kalk seyir para topla. Bu kitapların ikisini ben 10 milyona satıyorum. Topla 500 bin lira, 50'er kuruş topladı. Aldım ben parayı. Size bu kitapları ne yaptım? İki tane kitabını attım. Ben diyebiliyorum ki artık öğrencilerin neyi var? Kitapları. İki kitabı var. Ya öğrencilerin. Kitapları. kitapları var. Çünkü bu iki kitabı ne yaptım ben? Çoğul olan bir topluluğa ne yaptım? İzafe, i̇zafe ettim. Çoğul olan bir topluğa bu iki kitabı izafe ettiğim için bu iki kitap yerine kitaplar diye de kullanabilmem Arapçada ne bir? Uygundur. Daha fasiftir. Daha uygundur. Delil olarak ne dedik? Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ellerini mi elini mi kesin? Evet. Ellerini. Niye ellerini dedi? Çünkü onların her bir elini Yani iki tane eli, kadın ve elini iki kişiye izafe ettiği için o iki elini olarak kullandı? Olur, olur. Çoğul olarak kullandı. Bunu tekil olarak da kullanabilirdi. Ama daha fasih olduğu için ikisinin iki eli demedi. İkisinin elleri dedi. Şimdi Rüstem dedi ki hocam tamam anladık. Sen çoğul olan çoğul olanlara iki kitabı söylediğim zaman öğrencilerin kitapları. Öğrenciler. Ama Allah'lar diye yok ki bir tane. Allah var. Ha, allah Teala ama kendini ne olarak kullanıyor? Çoğul olarak kullanıyor. Ne diyor? Bizim ellerimizle. Onun cevabını vermiş olduk. O zaman tekil mi? İkil mi? Çoğul mu? allah Teala'nın kaç tane eli vardır olsak? Ne dersiniz arkadaşlar? İki tane eli var. Tekil olarak, tekil şüpheye ne cevap veriyorsun? İlker. Tekil şüpheye cevap ver. allah tekil bahsediyor elinden. Tekil bahsetmesi onun elinin tekil, yani tek olmasını gerektirir mi? Birden fazla olmaması Allah'ın nimetlerini sayın derken ayette de, orada nimeti tekil sigayla zikretmiş. Bu ne demek yani? Aslında orada kast edilir. Yok bu ne demek? Bu hangi kuralından dolayı söylüyorsun bunu? Tekil Çoğu Çoğul olan bir şey, ya ikil olan bir şeyi tekil olarak da izafe ettiğin zaman o çoğul manası ya da ikil manası içerir. Kadir, çoğula cevaplar Allah'a olarak bahsediyor. Allah-u Teala'nın iki eli vardır. Hı. Çünkü e, Arapçada ikil olan bir şeyi çoğula izah ettiğinde... İkil olan bir şeyi ikile ya da çoğula izah ettiğinde. İkile Hı. veyahut da ikiden daha fazla bir şey izah ettiğinde o iki nesne çoğul kullanılması daha evladı. Daha evladı, daha fasıktır. Delil ne? Buna bir delil göster. Bize de ne gösteriyorsun bunu? Nereden çıkardın? Örneğin Maide suresinde Hı. bahsedilen... Ee, o kadın ve erkeğin ellerini hırsız he. hırsız kadın Kızım, erkeğin he. ellerini kesin. Ellerini kesin diyor. Burada elleri çoğul olarak kullandı ama onların sadece kesilmesi istenen şey nedir? Birer tane. Birer tane iki eli. Ama Allah Teala ne yaptı? Bu iki eli ikile izafe ettiği için ikiyi ne olarak kullandı. Çoğul. Çoğul olarak, çoğul olarak kullandı. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? İza, i̇zafe edilecek. Evet. Tabii, izafe edilecek. Bak deliller hep izafe. Allah Teala ellerinizle dediği zaman ne oluyor arkadaşlar? İzame, ellerimiz. Şimdi Türkçe bilmediniz Arapçadan yani Türkçe gramı bilmeyen adam, Arapça gramı anlatmaya çalışacağız. Bir de bu sorun var. Anladık mı? Bu şüphede inşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani şüpheyi ortaya atıp, şüphenin güçlü kalıp, cevabınıza ilk kalması <gülüyor> o da bir musibet. Anladık mı? Yani geçen masanın söylemedim bunları. Ki biraz otursun Allah-u Teala'nın içeri olduğu görüşü. Ondan sonra bu şüpheleri izledelim diye düşündüm. Ee, i̇nşallah biraz daha kafaya uğrarsanız. Dönüp biraz daha bu ayetlere bakarsanız, biraz daha böyle Arapça karıştırırsanız, ne yaparsınız? Bunları çok açık bir şekilde anlarsınız. Karşınızdaki adamın hiçbir şey bilmediğini görürsünüz. Şimdi ilk etapta, karşıdaki adam sana böyle bir hırt, yani hırtla çıktığı zaman, bu çıkaya getirdiği zaman, onu aslan gibi görürsünüz ama, ona bir cevap verdiği zaman, bu Arapça gramazla, kurallarla, onu görürsünüz ki, kedi gibi, yani aslan gibi değil de, kedi gibi, ya, işte afedersiniz köpek gibi kuyruğunu bacağının arzası sıkıştırıp karşısını görürsünüz. Çünkü o şüpheler üzerinde gidiyor. Seni kıştırdın zannediyor ama sen Ehl-i olarak Arapçan güçlü, hadisin güçlü, fıkhın güçlü, tesirin güçlü onların hepsinde sırtını sen Selefe dayanmışsın. Sahabe'ye dayanmışsın, İbam ve Hanife'ye dayanmışsın, Şafiye, Malike, Ahmet'e dayanmışsın. Sen güçlüsün. Ama ilk hesapta ne alabilir o? Seni bilmiyorsan eğer el ense edebilir. Anlaşıldı mı Sezatif? Sana soralım mı? Sade ha, soralım mı? Anlamadım. İki tane nesnenin, Allah tabi diyor ki iki elim iki elim diyor ve ellerimiz diyor. İki elim dedi, e, ikilik, e iki el. İki el olmak. Ikilik, evet. E, Zafiydece yer iki ise Hı -hı. E, ya da, da çoğulsa o iki nesne. Ondan, o iki nesne, ikil ya da çoğul olarak edilebilir Hangisi Arapçada de, daha evladır? Nasıl? Arapçada. Hangisi daha evladır? Ondan ikil olarak mı bahsetmek, çoğul olarak mı bahsetmek? Çoğul olarak mı bahsetmek? Evet, Ustaz Buray, sen anladın mı? Anladım. Ya. Sen söyle bakalım. Bundan sonra Hamide soracağız. Tamam. Ee, i̇ki olan bir şeyin Arapçada ikil veya çoğul bir şey ızafe edildiğinde çoğul olarak ızafe edilmesi Arapçada daha fasihdir. Daha fasihdir. Delil ne? E, Delil, e, Mahide Suresindeki kadın erkek ve erkek hırsızın ellerini kesinliyor. Ellerini diyor. Ne yaptı burada? Çoğul i̇kil olan bir şeyi, şeyi ikil olan, ikil olan bir şeye şey, izafetti ve o ikil olan şeyi ne olarak kullandı? Çoğu olarak kullandı. Hamit. Allah darar tek elden bahsediyor, tek el olarak geçiyor, iki el geçiyor, çoğu geçiyor. Bunu nasıl anlayacağız? Hocam ilk önce ben müsaadeni istiyorum. Evet. Niye müsaadeni istiyorum? Böyle evet. konularda ben e, yani siz bu konulara hazırlıklı oldunuz diye evet. ben biraz ağır buluyorum ben. Ağır da için, Yani böyle şeylerden bir hafta çalışma gibi bir şeyler. Doğru olur. Böyle bekliyorum. Hı. Bir hafta sonunda da işte bunların izahını ben de hı. yaparak. Hı. Daha tamam. Bir... Şimdi anladığın kadarıyla. Anladığın kadarıyla. Şu an anladığın yani ticin e, olduğu zaman. Hı. Yani Cenab-ı Hak orada bir ibare kullanıyor hı. çünkü ellerim, ellerini, iki elimiz, i̇ki elim ve tek elim. Ha, böyle şeylerde hı. bir şeyi var tabi. Kullanım amacı var. Çoğu da kullanabilir. Kullanabilir? Ha, bunların ifade ettiği şey nedir? İkildir. İkildir. E, teke kullandığı zaman biz bunun tek olmadığını neyle ispatladık? Dedik ki Arapça'da bir şey <gülüyor> izafe edildiğinde bir şeye tamam Kadir'in cihazı ve Kadir'in cihazları gibi. Çoğul olarak da ne yapabilir? Hı hı. sol olsa bile o tekil olarak hı hı. ifade edebilir. Allah'ın nimetini saysanız düşetiremezsiniz. Ayetin şey, bu, bu e, ifadesi. Ama Allah'ın nimeti diye bir tane nimeti yoktur. Bilakis ne diyor arkadaşlar? Nimetleridir, sayısızdır. 3 peyda değinelim. Ondan sonra 2 peyda değinelim. El sonrasını kapatalım. Sürat kafanızı bulansın. Diyor ki Allah Zahra Zariyap suresinde e bi بَنَيْنَاهَا بِاَيْدِنِ وَالسَّمَاءَ Ne demek ama? Kat. Ben eynaha. Onu ne yaptık? Yani. Bina ettik yani yaptık. Allah Allah. Bina ettik. yedi kat. Bi eydin. Yed, Yedan edi. Çoğu. Çoğu geldi ve bi ile geldi bak. Hangi soru zar yaptı? Yani sen direkt elimizde yarattık. Direkt elimizde yaptık manasını falan getirebilecekler ağzına Bak sen deminden dedim ki Hadi Yasin suresi 71'den kurtuldun. Peki Zariyat 47'den nasıl kurtulacağız? Diyor ki biz gökyüzünü bir ey din. Diye ifade ediyor. Buradaki eyit kelimesi arkadaşlar. <gülüyor> Ellerin çoğulu mu? Yoksa Arapçada Türkçe'de te var teyit dediğimiz. Ne yapmak? Teyit etmek bir şeyi. destekler güçlendirmek güç kuvvet biz gökyüzünü gücümüzle güçlerimizle kuvvetlerimizle yani gücümüzle kuvvetimizle yani güç ve kuvvetimizle mi yarattık yani buradaki el kelimesi tek elin çoğulu olan eller mi yoksa adeyudu ejd silinin mastarı olan güç gücün şeyi mi evet arkadaşlar Anlayabildik Bak, şüpheyi iyi veya şüpheyi <gülüyor> <değil. gülüyor> <gülüyor> iyi anlayın. ki, biz gökyüzünü eğit. Şimdi Arapça'da... Arapça'da çok iyi biliyor mu? Tek elene ne demiyor? Yed. İki tane? Evet. Yedani ya da yedeyni. Çoğulu da? Eğdi. Evet. ها أيدي ها، Eller. Ayette diyor ki, بنيناها بئي دين، فالسماء بنيناها، جوهرنا خلقت بئي دين. جوهره كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه Eller. Şimdi bu ayet. كونه كونه كونه كونه كونه كونه كونه Eid. Güç kuvvetin mazları olan güç manasına gelen isim mi? Çünkü Arapçada <gülüyor> A'de E'udu Eid. Eid. Bu çoğul değil. Kelimenin aslı bu. Değil. A'de E'udu Eid. Teyit etmek. Güç, kuvvet. Evet. Yani güç destekledi, destekliyor ve güç güçlü oraya mesela güç kendisi makmak mı? Yok yok bu o hayvanlardaki yani bu el bu buradaki el kelimesi Hiç. elle bir alakası yok elin kökünden Hiç. değil var, kelime, kelime kalıp benzerliği var ama oradan türememiş bu ayda ayet eyd, yed yedani ay onun çoğulu buradaki ayet güçten Güç, güç şeyinin, kelimesinin <gülüyor> mahtarı. <gülüyor> delil olarak arkadaşlar, bakın delil olarak diyor ki Allah sana davuttan bahsediyor. وَذْكُرْ أَبْدَنَا de. Sen bizim kulumuz olan Davud'u sana yap an. Zira o neydi? زَلْ اَيْدِ زَلْ demek, زَلْ ne sahibiydi? Eller sahibi olsa? Evet, olmaz. olmaz <gülüyor> Güzel Eid. O ne sahibiydi? Yüz. Ama bakın ayette ne kullanıyor? Yani Eid kelimesi şuradaki gökyüzünü biz Eid ile yarattık. Eid Eid bidat ehli. Senin eksik Arapçanını anladığın gibi o tekel, iki el ve iki elin çoğulu ellerin kökü değil. Bu neyin arkadaşlar? A-de-ye-ud-u e Güçün Şey yani biz gökyüzünü güçlü kuvvetle yarattık, gücümüzle yarattık Nereden olmuş? Hangi bak Çünkü buradan anlaşılıyor e kelimesi buradaki ayetteki ye. Sondaki bir kere ye, ye yok düşmüş yani e Buradaki E-yd Gücün kuvvetin anlamında olan E-yd yani Burası Hangisi oldu nereden Hangisi nereden anlaşılıyor? Çünkü allah Teala biz biliyoruz ki diğer ayetlerde, şeylerde, hadislerde, delillerde allah Teala eliyle yarattığı şey 3 e, tane buradaki Güç, gücü, gücü. gücü. Kesinlikle, kesinlikle. hiçbiri eliyle demiyor çünkü bu neyin kökü arkadaşlar? a i Udur Eid hatta ve hamdur <yani> diyor ki <gülüyor> bizden onu ne yaparız? genişleteceğiz Geniş yani istediğimiz zaman dediğimiz zaman onu yaparız? Açarız genişletiriz. E onu da genişletmişizdir. Yani Zahariyat suresindeki eydi, eydi, eydin, eydin e, kelimesi tek el. iki el olan, el kelimesinin çoğuluğu olan eyd, değil. değil. Bilakis o, adeudu eyd, teyid, arapsal teyid, eyedne ey destekledik diyor. Aynı ne gibi? باز کر ابدنا Kulumuz olan داوود زان زیرا آن یه بی زل اید اید میاد ببین آیات میگه زل اید همین شکلیه ببین یه لحظه el اید ال اید ال اید طوراً جدید زمان موقتاً یه جدید زمان موقتاً می‌گه اید میاد می‌گه اید میاد می‌گه Davut'ta kullanıyorlar. El-Eydi. Çünkü El-İslam geldiğinde bu yeğe dönmek zorunda. El-İslam'ı sildiğin zaman yeğe de silmek zorundasın. Anlaşılıyor ki, buradaki nedir arkadaşlar? Yani Arapça kuraldan dolayı... Tabi Arapça kural. Bu Bunlar Arapça kural. Bu Tabi biraz Arapça altyapı da lazım. Ama siz bunu genel altyapı silebilirsiniz. Zahireb suresindeki gökyüzünü biz Eyd. Bir Ey din Dediğimiz zaman buradaki bir Eydin. Yani neyle yarattık? Yücümüzle yarattık. Çünkü bu neyin kökünden geliyor arkadaşlar? <gülüyor> A-de-ye-udu <gülüyor> Eğit. O zaman Arapça bilen bir maturidinin bu ayeti tahsil etmesine gerek kalmıyor yani. Tabii, gerek. Tabii, o, ama o, o bunu ne anlayabilir direkt? Bu ayeti zanneder ki yani buradaki nedir? Eldir. Yani ben gidip bir sünniyi, selefiye ne yapabilirim? Bunu da sıkıştırabilirim, kıstırabilirim diyedir. Ama bilen bir selefiye çattı, çattığı şey zaman, çattığı zaman, karşılaştığı zaman ağzının payına ne yapar arkadaşlar? Alır. Bu üçüncü şüphe Bu anlamaya var mı? İnşallah, şimdi onları sessizlik, İnşallah ee, şeydir. Dördüncü, dördüncü ve son şüphe. Tabi bu biraz daha şey özel şüphe. Gitap'ta ziket miştik? En önce ziketimiz şüpheydi o da. Allah Teala'nın iki eli ve sol eli. Hayır Ve sema wa sema wa tu o gün diyor kıyamet gününde. Allah-u Teala gökyüzüne ne yapacak? Sağ elinde? duracak. Cehennemden sonra. O ayette. Başka bir adse buhari Müslim'in hadisinde diyor ki Yeminullahi mel'a allah Teala'nın iki sağ eli mel'a doludur. La duha nefaka Allah'ın ondan bağışlaması, allah Teala'nın ondan vermesi, o iki eldeki doluluktan ne yapması? Hiçbir şeyi exit sağ elinde nasıl? Sonra bir hadis diyor ki Müslim rivayet etti velse Allah Teala diyor ki yer ile yerleri kaç tane yer var arkadaşlar? Yedi kat, Yedi kat yer var. Diyor ki: "Summe yaqfil aradin." Allah Teala yerleri ne var? Durer. Ne ile durer? Bir şimalihi. Solu ile Der ki diyor: "Summe yaqul." Allah Teala der ki: En Allah." Allah be benim Eynel zebbarun. Nerede kibirli olanlar? Nerede büyüklenenler? Nerede ben bu işin sahibiyim, işte benim diyenler? Ve <Sessizlik> eynel mutakebbirun. birler <mütakebirler> ne diye ne yapar allah Teala Teala? <Gülüyor> Düşünün allah Teala ne yapıyor? Sol eliyle yerleri duruyor. O zaman sağ eliyle ne yapıyor? gökleri duracak. Sol eliyle de yerleri duracak. Ama diğer hadislerde de Allah-u Teala'nın iki sağ elinden bahsediyor. Allah'ın sağ eli diyor. Bunlar nasıl alınırız arkadaşlar? Değildir. Bunu söyleyemiz. Bakın arkadaşlar sağ el demek. kişinin sağ eli. Arapça'da ve Türkçe'de de vardır. Sağ her zaman neye nispet edilir arkadaşlar? Allah'ın iki eli de sağdır dendiği zaman. Yani iki eli de sağ el gibi nedir? Temiz, <gülüyor> pak, güçlü. Çünkü sol el nedir her zaman için? Acizdir. Yani sağ elinle yazdığını sol elinle yazabilir misin? Sağ elinle yaptığını sol elinle yapamazsın. allah Teala'nın iki eli de sağdır. Yani sağ gibi nedir? Güçlüdür. Sağ gibi nedir? Cömerttir. Sağ gibi faktır. Ama allah Teala'nın elinin birisi sağ, birisi de nedir normal olarak? Soldur. Ama onun sol eli de insanlardaki gibi veya beşerdeki gibi sol eli Sağ eline değildir? Aciz, zayıf, güçsüz değildir. Yani Allah da evet sağ ve soldur. Ama sol, iki eli de sağdır yani sol eli insanlardaki gibi aciz değildir. Bu şekilde arkadaşlar dört tane güçlü şüpheyi ne yaptık? Ee, zikrettik burada. İnşallah anlaşılmıştır. Yani anlaşılmış olduğunu umuyorum. Tabii sizlerden de biraz gayret gerek. Yoksa elhamdülillah Rabbimize hamdolsun ki e, bizlerin inanmış olduğu bu akide bu itikat Allah tarafından desteklenmiş. Peygamber tarafından insanlara o gelen vahiy insanlara aktarılmış. İnsanların en temiz kalpli olanları, en akılları en pak olanları, en ahlaklı olanları bu akideyi belirsemiş. Onlardan sonra gelen Bu dili en iyi bilen insanlar, bu, bu ümmetin selefi olan tabi'in, etba'u tabi'in, bu, bu, bu ümmetin imamları olan insanlar tarafından benimkenmiş bir akidedir. Elbette bu akide, elbette bu itikad, elbette ki bu inanış en doğru olan inanıştır. Kişiye cennetine olacak olan inanış da budur. Bizlere düşen arkadaşlar bu itikadı, bu inanışı öncelikle doğru olarak öğrenmek, daha sonradan kalplerinde hasta olan, hastalık olan, kalplerinde maraz olan, şüphe olan insanların getirmiş olduğu şüphelerine yapmak, Hazırlıklı olmak. İşte bunlardan bir tanesi de buydu. Bu şüphelere hazır olun. Çünkü allah Teala'nın arşının üzerine istifa etmesi meselesinde de sizin karşınıza böyle ilk görünüşte belki güçlü olarak görebileceğiniz şüpheler getirebilirler. Ama onun içine girdiğiniz zaman onu e, Arapçayla Kur'an-ı Kerim'le tarttığınız zaman alimlerin tarttığı şekilde. Yani bu bizim burada vermiş olduğumuz cevapları bugün bulunmuş cevaplar değil. Ehl-i Sünnet onları susturmak için ilk çağlardan itibaren kitaplarına yazdıkları cevaplar. Onlar kendileri uyanık zannedip, sahabenin peygamberin hadislerini bir kenara bırakarak bu şüpheleri yaymışlar. Allah da bu şeytana dost olan, şeytana arkadaş olan bu bidat ehlinin şüphelerine cevap verecek, onların şüphelerini yok edecek, ne yapmışlar? Alimler hasrederek, alimler yaratarak biz onlardan sonra gelen ümmetine ne yapmış allah Teala? Merhamet etmiş. bir kitaplarını okuyoruz. Bunların cevaplarını ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğreniyoruz. Dediğimiz gibi biraz kafa yorun. Biraz üzerinde durun. Biraz e, tekrarlayın. Rakamlarıyla vermiş olduğumuz ayetlere dönün. Oradaki böyle e, kiplere bakın. Tekil, ikil, çoğul gibi. Orada göreceksiniz ki e, hiçbir aslında terakus, hiçbir tezat yok. Burada bugünkü dersimizi bitirelim. Ha, aslında e, bugün Allah Taala'nın iki göz e, sıfatını da almayı amaçlıyorduk. Allah Taala'nın iki gözü. Allah Taala'nın iki gözüyle ilgili söylediği Allah Taala'nın iki eliyle söyleyeceğimiz sen aynısının iki gözüyle de söyleyecek. Çünkü bidat ehli orada da aynı şey söyleyecekler. Çünkü bak ayetlerde diyor ki gözlerimiz diyor. Çoğul olarak kullanmış gözlerimiz demiş. Sizce de daha Allah Taala'nın gözü ikidir. Çoğul olarak kullanılması onun iki Olmadığını ne yapmaz? Göstermez. Çünkü Arapçada iki olan şeyin, çoğul olan şey ya da iki olan şey izah edildiğinde Aynen. çoğul olarak kullanılmasının daha öyle olduğunu sadece hatırlatacağız. Bu da inşallah bu dert, önümüzdeki derslerin bir altyapısı olur. Ama tekrar çok önemli. Sözlerimize burada son veriyoruz. Subhaneke Allah'a ve hamdik. Eşhedü en la ilahe ve Sallallahu ala ve selleme ve Evet, başka sorusu olan konuyla ilgili Hocam, Davut ayeti hangi sorulaydı? Zal-Eyit'te geçiyor. Zal-Eyit. O ayetin de numarası yok bende. Ondan da şey yapmadık, siz araştırın biraz. Ben böyle yazmış mıyım? Ben not almamıştım hangi ayette olduğunu. Ondan da söyleriz inşallah, hafifaya, rakamlar ver. Tabii siz de araştırmaya çalışın. Başka arkadaşlar? Hocam, Allah'ın ehleriyle ayak olurdu. Dört İmam Ülüm'ün görüşleri nedir? yani hangisiyle ilgili yani derken iki eliyle mi Yok, iki, eli. Yani iki eli tabii iki eli olduğunu yani sorulmuştur. Yani sorulmuştur derken onlar iki eli olduğunu Allah-u emin iki el. çünkü yani icma vardır bu konuda bütün meslek imamlarının icması vardır ve onların üstündeki sahabenin sahabeden sonra gelenlerin bu şekilde aynı gözde olduğu gibi çünkü gözde de aynı şeyi söyleyecek bu ikidir Çünkü mesela delil olarak bir önceki gelmiş olsaydım orada görün çok açık. Yahudiler dediği zaman Allah'ın iki eli nedir diyor Yahudiler? Sıkıdır. İki eli cibridir. Yani Yahudiler Allah-u Teala'ya iki şey nispet ediyorlar. Birincisi iki tane el. İkincisi cibrilik. Allah-u Teala onlara nasıl cevap veriyor? Diyor ki sizin elleriniz sıkıdır. Sizin elleriniz sıkı olsun. Siz cimri olun. Birakis Allah'ın i̇ki, iki eli nedir? Açıktır. Yani cimri, Dilediği gibi ne yapar? eder, infak eder. allah Teala ayette yahu kendisine iki el nispet etmesine ne yapmıyor? İnkar edip, i̇nkar edip şiddetle kınamıyor. Şiddetle kınadır. Cevap verdiği şey ne? Sıkılık. Ayrıca şeytan da itiraz ediyor. Şey ayrıca Şeytan da dediği gibi itiraz etmiyor. Allah daha ki iki elimle yarattığım Adem'e niye feccet etmiyorsun? Sana bunu engel olan ne? Şeytan <gülüyor> diyor ki şeytan eğer bunu yani iki elimle yarattığıma feccetmene mani olan engel olan nedir sorusuna şeytan maturidi aklıyla eşari aklıyla yaklaşsaydı derdi ki ey Rabbim, ey Rabbim beni de kudretinle yarattın onu da kudretimle yarattın derdi. Niye bunu şeytan derli? Çünkü aynı şeytan ne diyor? Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyor, topraktan yarattın diyor. Ondan ben ona üstünüm diyor. Yani şeytan dahi Allah Teala'nın iki eli olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Biliyor, biliyor. Bildiği için ve Adem'i de iki eliyle yarattığını bildiği için Adem'in o konuda kendisinin üstün olduğunu bildiği için bu manada ne diyemiyor şeytan? Beni de iki, ha, beni de iki yarattın demiyor. Çünkü şeytan biliyor ki kendisi, Allah Toala onu neyle yarattı? Kudretiyle yarattı yani. Ol dedi. Oldu. O yüzden şeytan ona cevap olarak sadece ne, ne, ne diyebiliyor? Beni, yani ben ondan üstünüm. Hangi bakımdan üstünüm? Ben ateşten, o topraktan. Şayet şeytan burada bir açık bulsaydı ne derdi? Beni de kudretinle yarattın. Onu da kudretinle yarattın. Derdi. Onun için şeytanın dahi Allah'ın iki elini kabul ettiği, Yahudilerin dahi iki elini kabul ettiği meselede, bir İmam Ebu Hanife'nin, bir İmam Şafi'nin, bir Ahmet İbn-i Ahmet'in, bir İmam Malik'in, iki elinin olmadığını kabul etmesi yani... Şey değil ama yani onların zamanında sorumluluyor. Yani şöyle bir şey. Ama ne cevablar? Yani, sağdır diye geçiyoruz Şimdi, tabii onlardan rivayetler var. Ama şunu söyleyelim, e, ayrılık, fikmenin böyle fokul e, fokul kaynadığı, coştuğu dönemler, odot büyük imamının dönemleri tam olarak değil. Bakın mesela bakıyorsunuz. E, fitne ne zaman kaynamaya başlamış? 100. yıllarda başlamış. Evet, ilk defa bunların tekerrürlükle açılmış. Sonra güçlenerek gelmiş. 300. 400. yüzyıllara geldiğinde coşmuş. Allah Teala'nın bu sıfatlara sahip olduğunu söyleyen insanlar ne olarak itham edilmiş? Safık. Mücestime Allah bir bizlere benzeten. Allah Teala'yı bir şekle benzeten, Allah Teala'yı benzeten, Teala insana benzetenler olarak olay şibbet denince Rabbimiz hamdolsun ki o sağdan o sağdan sonra öyle halinden göndermiş ki Allah-u Teala ne olmuş? Onların her getirdikleri şüphelere en ayrıntısına kadar cevap vermişler. Şimdi bugün mesela vermiş olduğumuz şüphelerin cevabını belki İmam Şafi'de, İmam Ebu Hanifi'de bulamayız. diye Çünkü onların döneminde bu şüpheleri bu ayrıntıyla getirecek adam yoktu. Niye? Çünkü ilk çağ yakın insanlar, yani mesela hari, haricilere bakın haricilere Haricilerin ilk hariciler ilk hariciler isim ve sıfatlar Konusunda ne değillerdi? Mu'tezil yani. Bugünkü hariciler gibi değillerdi. Onların tek ayrılıkları nokta neydi? Yöneticiler, Yöneticiler Ve büyük günahlarla insanlarla yapmak yapmak? Tekretmek. O günce haricilere sorsak Deseb ki Allah'ın Eli var mı? Derler ki ne diyorsun Allah kuran kendinde var demiş. Sen neden bahsediyorsun? Duymamışlardı çünkü. Böyle bir şüphe Girmemişti. İşte hatta Rafizilere gelin. Ali radıyallahu üstün olduğunu söyleyenlere gelin o dönemde. Onlar da aynıydı. Allah harcınıza istifa etmemiştir. Her yerde dediğin zaman adam böyle afallar. yani ne yapıyorsun sen? Böyle bir ne demek Allah her Sen neden bahsediyorsun? Bir kere sıfırat sağlam. Kur'an hitap etmiş. Hadis hitap etmiş ona. Onları almış. Ama ne zaman <gülüyor> bu bidatlerin yanında öbür bidatler girmeye başladı. Tamam mı? Olay yayıldı. Şimdi olay tam tersine döndü. Şimdi adama dediğin zaman Allah'ın iki eli var diyor ki ne diyorsun sen kardeşim? <gülüyor> yani, neden bahsediyorsun, ne saçmalıyorsun? Dediğin zaman Allah'ın iki yüzü var, sen neden saçmalıyorsun? Aa dediğimiz gibi hani biraz önce şüpheler sahibik ya, yani bu şüpheler de biraz aslında sizin hazır olmanız lazım. Yoksa inanın şunu bilin ki, yani milletin derdi bu değil. Yani inan Türkiye'de en böyle mollası bile belki, yani bu şüpheleri dahi bilmiyor. Hatta bazıları Şeyh Hulusi'nin teymiyinin kitapları okuyorlar ki şüpheleri öğreniyor acaba diyor. yani. Hangi şüphelere sahibiz, hangi şüphelere... Çünkü neden? <gülüyor> <gülüyor> yani abartıklı söylüyorum. Bu bir espri değil. Çözdüğün için kitablarında bu, bu, bir derece bu düzeyde ilmi yok. Allah Allah. Rablerini bu şekilde tanıyamamış bunlar. Rablerini bu sıfatlarla bilememişler. Onun için gelebile bir adam belki de şüphe düşünmek için ne yapıyor adam? <gülüyor> ha. Yani diyor ki bir okuyalım da hangi şüphelere sahipmişiz diye öğrene biliyor. Onun için Rabbim hamdolsun. Biz dedik hani mücadele bir sıfırdan galip başlıyoruz. Yani yeryüzünde tartışmaya oturduğun zaman daha tartışmaya başlamadan önce haklı olduğun tek konu belki de budur. Niye biliyor musun? Bir maturizye, bir eşariye, bir mutezileye sorduğun zaman arkadaşım bu tartışmaya girmeden önce şunu söyleyelim, sana şunu sorayım. Desef. Bugün şu benim söylediğim ve inandığım inanış, inanış, söylediğim bu itikad akide, sahabenin, Peygamberin, sahabenin de inandığı itikat mı değil miydi? O söyle bana. Önce evet. evet. Onlar böyle inanıyorlar. Yani daha tartışmaya başlamadan önce senin haklı olduğunu itiraf ettirmiş Allah halinden. Yani bu kadar e, garantili akide, doğru bir akide üzerinetsin. Bunun değerini bilmek lazım arkadaşlar. Tabii biz bunları öğrenirken dediğimiz gibi ayrıca böyle tartışma için Rabbimizi tanıyoruz ya. Düşünün Rabbimiz eliyle gök yüzünü sağ eliyle. solariler yeryüzünü dürecek. Düşünün yani bir böyle elinde bir çay atalım bir Yani yeryüzü, gökyüzü nedir ya? O kadar yani şeyin küçük bir yerde yaşıyoruz. Rabbimiz bu kadar sahip. Acemetli tasarruf altında bu dünya. Bu kadar mülkün, onun gözünde, onun nazarında, onun elinde bu kadar küçük. Yani bunu biliyorsun, bunu öğreniyorsun. Yoksa Allah Teala'nın iki yeri var. Tamam. Allah aşkınız celle hayır. Allah şu üzerine istiva etti seni. Tam anlamıyla görüyor. Seni takip ediyor. Nereye gitsen. Ya yani sen de bunları uyandırmazsan yoksa bunlar sadece böyle kitaplarda Allah böyle değil. Biz Rabbimizi daha iyi tanımak için. Ya yani sen Rabbini düşünebiliyor musun? O yani, hani hadis okunuptur isimde. Gel yüzünü sol Düşünün yani hani böyle ee, dev, filmlerde olur? Dev adam böyle bir bom bom yürür böyle sallanır. Kıyamet sahnesini düşünün arkadaşlar. Gel yüzünün dürüldüğünü düşünün. İçindeki o malmalar, o alevler, sıkıldığını düşünün. Allah falan onu böyle sol elle sıktığını düşünün. allah Teala'nın şöyle seslendiğini düşünün. En Allah, en Allah benim. Nerede o gabbarlar, nerede o krallık taslayan, büyük büyük taslayan insanlara zulmedenler, nerede? Yani bunu bir düşünün. Sizde Rabbinize karşı bir acziyet, sizde Rabbinize karşı bir küçüklük hissi vereceksin. Ben neyim çizeceksin ya Rabbimin huzurunda? Neyim? Onun azameti ne büyük, çağını ne büyük. Ve güneşlemeye korkardı insan. Rabbini böyle tanırsa. Ama ben Rabbinin eli yok, gözü yok, arşın üzerinde değil. Her yerde, Her yerde var. Rekamdan münezzeh. Tamam mı? Ya, hiçbir şey ya. Aslında adam araba kenti yok derler ya. Öyle bir şey yani. Onun için yani e, bu dersler önemli. Biz bu derslerde sadece böyle oturalım, konuşalım, tartışalım, şüphe bir cevap verelim. Onları sindirelim değil. Secreye gittiğimiz zaman Subhane Rabbiyel A'la en yüce olan, en üstte olan, en a'la, en yukarıda olan Rabbimi tüm noksanlıklardan temzih ederim dediğin zaman onu tüm damarlarınla, tüm azarlarımla diyebilecek ilme sahip olmak için bu akideyi, bu iktisadını öğreniyoruz Her şeyle Rabbimizin sıfatlarını iyi bilirsek, onu tanırsak önce kıyamette onu tanacağız, Ahirette hesap süreliği geldiği zaman tanacağız. Ama Allah-u Teala'nın hakkında Bu sıfatları ispat etmeyen adam nasıl tanıyacak ki abime? İki el yok, iki gözü yok. Ne nasıl tanıyacak onu? Her yerde var. Heh. Hatta bezali, bezali ne olarak bile zanneder? Aa, Allah var zanneder. Allah tekanalizim diyor, bizi uyarıyor. Bezaliden farkı, o... farkı ne Rabbimizin Bu manada. Ya, <gülüyor> diyor. Hadis açık hadis müslimlerdir. Hadi. Bezalin tek gözü siliktir. Ama Rabbiniz'inkisi değildir. Yani bak Deccal sizi kandırabilir. Onun da ateşi var. Onun da cenneti var. Cehennem var. O da öldürecek şey yapacak. Insan. Çünkü Rabbimiz insanları imtahan edecek. Yani altına ateşe tutarsan ancak onun altın olduğunu anlarsın. Diğer temiz temiz olmadığını anlarsın. Daha yani böyle Deccal'a ne yapmış? Böyle üstü masiflar vermiş. Ama ayırt edilebilecek bir noktada da diyor ki, Peygamberimiz anlatıyor bize. Deccal'in tek gözü siliktir. veya şöyle işte soruptur ama Rabbinizin değildir. değildir. Bu ne demek ya Rabbinizin iki tane gözü var. Ama insan Rabbinin iki tane gözünün olmadığını inanan bir adam yani Rabbini nasıl tanıyacak? Korkulur. Ahirette Rabbi geldiği zaman nasıl tanıyacak? Korkulur. O yüzden Rabb'e iman, Allah'a iman ancak onu bize anlatan Kur'an-ı Kerim'de ki anlatan ayetlerle ve Peygamberimizden anlattığı sünnetlerle olur. Sizler de ona o şekilde ne yapacağız? İman edeceğiz inşallah. Başka soru soramadım. Sen de bekirsin kal çayı filan hazırla yani. Yok, tamam onlar hazırlıyor. Fazla geç kalmasın yani. Evet. Başka bilen birerken... sen... gayet manasında. Şimdi mazhurü'l-ehrâd'ın tekaid kitabında Evet. itiraf ediyor ki Resulullah'ın fıranına en yakın ne şu anda teledir. Evet. evet. Ama bizimki mazhurü'l-din'a tercih ediyoruz. Bizimkisi diyorlar ki daha bil yani bil, bilimle yakın diyor, bilgili. Evet. evet. Ondaninki diyor daha sağlam. Böyle diyorlar. Evet. daha sağlam. Ama bizimki daha bilimsel. diyorlar. Yani kendi bir fark verir ve evet, sonuç ya? Yani cenneler, Bonjour, bon yani. Bunu söylüyorlar, kitaplarını aslında diyor ki, onların yolları daha etlen, daha sağ sağlam yani. Ama bizimkiler daha şey ilmi, daha bilimsel diyor. Cenderin kendileri kendileri itiraf ediyorlar. Ha böyle. Tabii kendileri itiraf ediyor. Alene. Aha. Bizim randevumuzdan çıkıyor. Ama teyit edemiyoruz. Ondayız yani. Çünkü nasıl? İnsanın eli var da, Allah'ın eli var da. Allah'ın eli insan elinden ayrılmaz. Sürekli. Sonra kafamızda. Biz Rabbimizi görmedik, bilmedik. E onu ancak biz bildik. Bizle tanıyoruz. Onun dışında, bize bildirdikliklerin tık dışında, biz ona keyfet nasıl zorunlu kalamayız, nasıl eli var, nasıl gözü var, evet. çirpikli mi, mercek var mı, bilmiyoruz. Rabbi biz bunda bahsetmedi, biz bunları ifade edemeyiz, bu da bir gaybe iman, yani bunların yerine aklın ererek, keyfiyetini bilerek inanmış olsan bu gaybe imanın bir anlamı kalmaz zaten, o zaman yani Her tarafı iyi altın zannedersin. ama altın nedir? Ateşe tutacaksın, biraz deneyeceksin. Sana diyor, kayba yani iman ettir. Sen iman edeceksin olduğu gibi. Biz sanki burada bir nakşe öğreniyormuş gibi yani aslında böyle derler Dedik tabii tabii yok. Biz insanları nasihat etmek lazım. Tabii tabii kesinlikle. Biz buradan <gülüyor> münazara yani bir şey öğrenmiyoruz. Tabii tabii kesinlikle biz onu söyledik. He? Nasihat bize uyar ama Yani bir elimizde olan yani elimizde olan bu öğrenmiş olduğumuz bu bilginin değerini öyle biliyoruz ki doğru yolun bu olduğunu da biliyoruz. Bunun doğruluğunu biz kendimiz ispatlanıyoruz. yani din bu. Ve insanların da buna kafır. İnsanların da ya yani bu hidayete, bu doğruyu bulmak için önce şey olmamız lazım. Merhametli olmamız lazım insanlar Yani insanın kafasını insanı tevhide davet edeyim derken kafasını karıştırmamak lazım. Yani hemen kalkıp işte Allah-u Teala'nın iki yüzü var kardeşim dersen bir adama onu öğretmeden O adam, yani senden kaçar? Onu anlatacaksın, öğreteceksin yani Belki üç, belki beş, belki yedi, belki ondan Adama yaklaşacaksın, onu anlatacaksın ki O bunun laftır, anlıyacak yani Bu <gülüyor> ne? Tamamdır. Evet. Yani Yemek var burada. Tamam. <gülüyor> Namaz yani namazı da işte üzerine namaz kıl diyor. Tabu evet. ne dedi onun? Bir şekilde namaz kıl diyor. Sen o ne dedi? Evet. Muhafaza cenaze mi? Aynı burada ee. üzerine diyor. O da bir bakabilir namaz kılmış diyor. Soru var. Zaten... Cenaze namazı kabulü caizdir. Peygamber bu da dedi. Peygamber aksız. Adam biliyor kadına. Hasta biri var, erkek bu. giriyor Aleyhisselam. Hatta onun dışında bir namaz gelin. Uluda şey, ben namaz kılıyor. Onun için cahizdir. Cenab-ı baban öldü. Sen Almanya'da yıkılın. Sonra geldin. Girip kabirine cenab namazını ona kılabilirsin. Ha bu cenab namazı ve kabirde kılmaz. Tabi. Tabi Ama peygam onun dışında dört mesele göre cenab-ı namaz değildir. Ben dedi ki biz adana duyduk biz az bırak sana bahsediyor zannediyorum abi. Evet ya buralar cuma sadece bizde yaptık yani yaptı ustalar gelen her anlamaz ne etmez. Dolramadından yazında mümin müslüman o. Böyle böyle anlıyoruz. Namazın da ne gerekiyor? Namazın da adam satmıyosun mamazını yani. Peygamber Aleyhisselam'ın namazı kimler ne aldı? Namazı mı patlıyor yani? Neden hocam? Önüşte cuma geliyorlar. Allah'ın müyazman ya. Tamam, cuma gelirse erken perşembe gelirse. Tamam, yüzde ne? Ne güzel, ne mutluluk maşallah. Hayra alam etti, hayra verildi. Yani cuma gelirse olan bir insan. Ben Kur'an okumdum, bir sonraki seyir. En son hiç şahit getirdim. Hayra alam etti. Yani insanın cuma gelirse ölmek değil. Ben seni bir sürüyorum. Maşallah. Çolduk diyorlar. Vallahi hatırlasam böyle. Orada var mıydı? Hafız var. Gün çağırılırken de şu kalktı, şunu yatağa. 25 ham. Ya Rabbimden ötürü. Allah'tan bir şey de alıyor. Mesela Ramazan'da hocam diyor, "Ben senin miyim, Ermeni miyim?" diye sıkındık. Yani anne ne diyorsun? gün 4 gün açsana öyle kilo Bir tane de kustur oğlum. Bir de. Ha, ne ki ya. Neyse meşgulsun tekstil. Tekstilere tekstil bunda, burada mı? Yani, yok, mı? iyi bir Sen de yoksa öğret İyi, ne yapıyorsunuz orada tekstil olarak? Bayan montumu iyi de. kazak giyiyor, kazak şey bulansın. O da tekstil. Tekstilere böyle gelsem mutlu oluruz, sen de ele... Ben tanıyorum. Benim açık farkım var. Galatasaray'ın grafiği var. Benim bir problemim var. Hocam da ne diyorum? Abi bizden ağrı istam böyle. Ezme çıkartır mı? Sen şey soruyorsun. Ne zaman geldi? Elikerede değil mi? Sana ne haber geliyor? O halde bak. Abi kardeş abi kardeşleri sanırım kitapları. Ya tek bir şey. Ben de bilmiyorum. Yani falan oluyor. Ya tam bilmiyorum. Yani şey. Sağlıklı sağlam. Camını yoksa. Haftaysa. E onun işte ya. Çak. Vallahi Hocam akşam namazını hazırlamaklarken iki tekraftan selam verdim. Farktım. Rahmetin kıldın. Sevince gidebilecek miyiz? Ben ezan. O oğlum. Sen de o ezanını Esmer'e mi senin? Yok, esmer'e mi? Yok, da kitap çözünür. Tamam, evet. Kitabla kaçta var mı? İyi. Bravo, tamam. Kaçta var. Nerede oturuyorsun? Karşıda, Karşıda. Ooo, Karşıda. Nerede oturuyorsun? Tayyipta. Tayyipta. Tayyipta. Tayyipta. Tayyipta. Tayyipta. Tayyipta. Nerede Tayyipta? Neresinde? Girit Üniversitesi Aman bir ton gelecek. fazla var orada. Yurt sayi ekle. kolalar Ben Bıydı. oraya yaklaşmayacağım. He. bir tanesi var orada biliyor musun? tarafında. Var evet. Orada arkadaşların arkadaşlarım nerede arkadaş tarafta? Selam hocam. Şey hocam. hocam. Çok şey bilmiyorum oraları da. yani Azeriler kafa Ez biliyorum evet. İstibitleriz yani böyle, Arapça'yı falan bunu, o zaman yapıyoruz. şey ediyoruz, zaman oldu gerçi yani. ama Var mı Arapça'da, yani bir şey var mı? Ya birkaç kelime biliyorum. Öyle sigara dinle yakalı. Ben Saklavalı seyir biliyorum. Kardeşler, evimizde Senin baban da mı annemle? Annemle anne kardeşim. Baba annemle. var diyor. Kuruluymaz ya. Güzel, güzel. denk. baba nereli? Allah belası. Sağ olsun arkadaşlar orada gelmedi. Sabah uyuyamıyorum. baba o miras yaptı Arap törenli bayramı Doğru bir... mu Arkadaş? Bastırıyor <gülüyor> <gülüyor> Tekay Arkay Tekay Kadir Tambalar abi. İnşallah şey, burada. Cuma, Kete Cumartesi gelir <gülüyor> mi cumartesi? Cuma, Aynen. Ramazan günü olur. Hangosta. Kadiracak. Ayağa gel. Kaça başlıyor? Cumartesi mi daha ya. Biz <gülüyor> <Takımlar> takacağız buraya. <gülüyor> Toplam 4 kişiyiz. Giderken ben. Vallahi ben Gider mi onlar? Hmm. Hmm. Tamam iki de onlar üç kişi onlar hmm. onda var. Ya, Bir kişi boşluk var. Ben kendime İki kişide bize boşluk var. Sıkışırsak iki kişi Nerede boşluk. var. Güzel yan tarafa gidelim. Birini sanıyorum. olmuştur. Ben size öyle yani biz oncanları. Kalıyoruz ama Ya o insanları 93'den beri belki 95'den beri verilen hala aynı yerde yaşadılar. çünkü insanlara şunu öğrettiler, kendime yuvayın insanları onlarla tartış, onlara moral, kendine o insanlara verilen o özgüven, Aynen. İnsanlar hep rahat etmiş, hep hala aynı yerdeler. Yani 92'de dediğim, Aynen. Cemal abi neyse, ikimizin hala aynı yani. Biz, Aynen. Yani o anada ilerleyememiştik. O ana helale kalmıştın diye. Hiç şey, o, o şey var. Ama, rahatlık var onlardan. Ama, ama inşallah Ağazı hayır da. olmuştur diyelim yani. <gülüyor> Bunlar, bileyim bundan bileyim sonra şey yapalım. İyi bir ağzı, yani, bir iyi var, yani, i̇yidir, var. güzel bir ahlak. O <gülüyor> ayrı bir nokta <gülüyor> bir dilimi olarak. Öyle çok. İzimde de Bilmiyorum. zamanda bilmez onlar. Olursa yine de. da. Sonradan bana da takip edildi. Öyle fakir. Bir özel <gülüyor> En büyük işler harap gel. Tabi en onlar rahat söylüyor. Ha ha ha. Şu an Öğren bayağı bir yerleşti öğreniyorlar. İşte beraber karşılaştık. İşte. Ben de oradayım. Hala harap söylüyor yani. Yılda gelmiş, meselesi değil yani. Onlar kötü değil. O değil. Olay bu. Olay ilimle uğraşsam bir şeyle... Ben ele almışsam ben ele alamıyorum senin çekti ya. Durmuyor havas kare. O ki O tartar. O kapıdan girmiş telefere, orada kalmış ya o da devam etti, bırakıp koyu bir, hani bir olmaya devam etmiş insanlar var, neden kaynaklı? İnsanlar ilme kanalize edilmişler. Yani, okuma, okuma derken her şeyi okumak. Onlar onların böyle bir az Müslüman oku, almadı, al, al, al, yanlış, böyle bir şey olmaz. Bu ne? Bu özel, bu özel dışında yani bu muhakime çok önemli, yani bu akediyi almak.